Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala seyyidil mursaline muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Çok muhterem dinleyenlerimiz Allah hepinizden razı olsun Bizleri ilgiyle dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz, derslerimize önem veriyorsunuz, ciddiye alıyorsunuz Bu sizin imanınızın, intikatınızın gerektirdiği bir yaklaşımdır siz ona göre davranıyorsunuz, biz de sizin e, bizlere, sizlerin bizlere verdiği e, efendim önem ve değer e, nispetinde e, önemli konulara, e, herkesi ilgilendiren dinimizi, dünyamızı ve ahiretimizi ilgilendiren çok önemli hususlara e, temas etmek üzere derslerimize devam ediyoruz. Hakikaten burada dakikalarımız, vakitlerimiz sayılı sınırlıdır. Bundan dolayı fuzuli şeyler konuşmamaya e, Farkındaysanız şimdi Diyorlar ki işte Efendim Cübbel Hoca e, Çok e, komiktir Güldürücüdür şöyledir böyledir Esprilidir falan ama işte Flash TV'de bu yayınlarda çok espri Yapmıyor falan e Şimdi tabii ki 5 saat 6 e, saat Sıralı e, konuşma olduğu zaman e, Bunlara yer kalır Fakat şimdi burada biz itikadi Bir konuda e, çok Önemli inanç konularında elfaz küfür konusunda dersimiz insanı dinden çıkaracak, kafir edecek sözler e, gibi bir konuda. E, 20 dakika gibi bir zaman zarfında. E, bir de bunun içine şaka çamata fıkra, e, lega sokarsak bu sefer bunun ne önemi kalır, ne ciddiyeti kalır, ne ders olma özelliği kalır. Bundan dolayı her şeyin zamanı var, zemini var, mekanı var, mekini var. E, bundan dolayı e, sizler bizim ciddi olarak konuştuklarımızı ciddi buluyorsunuz. Biz bunun farkındayız. Komedyenlere bile soruyorlar da e, bizden sordukları zaman ya biz onun konuştuklarında pek şaka maka güldürücü bir şey görmüyoruz. O çok ciddi şeylerden bahsediyor diyorlar bazı komedyenler. Dolayısıyla herkes işin farkında. Herkes işin ciddiyetinin farkında. Bakın bugün nice insan vefat etti. Her gün vefat etmektedir. Ve şu anda konuştuğum saniyelerde bile nice insan can veriyor, Allah'a can veriyor. Ruhunu Allah'a teslim ediyor, sahibine iade ediyor. Ölüm meleği geliyor, canlı çekiyor, alıyor. Ama bu bir yok olma değil. Bu ebedi bir hayata e, efendim başlama, sonsuz ahiret hayatına geçme. Arada bir berzak dönemi, kabir alemi varsa da bu da e, zamanlıdır, sınırlıdır. Sonunda sonsuz olan mahşer süreci başlayarak ferikum fil ve ferikum fil Bir fırka cennette, bir fırka kızgın ateş içerisinde ebediyen Ahiret hayatlarını sürdürmek durumunda biz buna inanmış kimseleriz. İnanmayanlar için rahat, istediğini yer, içer, gezer, istediğiyle düşer, kalkar, istediğini çalar, çırpar, hudut yok, sınır yok. Çünkü adam ben ahirete çıkacağım da hesap vereceğim Allah'ın huzurunda konuştuklarım sorulacak. Yani insanın konuştukları biz... Ee, öğredeydik Allah kabul etsin. Hepimize tekrar tekrar nasip etsin. Onun için geçen ders tekrar oldu. Ee, şimdi geldik. Tabii dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer neresi? İnsanı kafir edecek sözler bahsi. Allah Teala'nın biliyorsunuz eee zatıyla ilgili, e, e, malumatları, sıfatları ile ilgili, fiilleri ile ilgili birçok bilgiler bayağı bir aylarca süren derslerde kısa kısa yaptık. Ondan sonra insanların itikat ve inanç bakımından kısımlarına geçtik. Kafir, münafık, Müslüman olarak. Bunları izah edildikten sonra. Şimdi Müslüman bir adam ne söylerse dinden çıkar, ne yaparsa kafir olur. Dinden çıkar. Bu konulara geldi. Dersimiz, sürecimiz buradan geliyor. Çünkü biz bu itikat konularını anlatmadan evvel namazdan da konuşsak boş, orucu da anlatsak boş, hangi ibadetten bahsetsek fuzuli olur. İmanı olmayanın Müslüman olmayanın, İslam dairesinde kendini koruyamayan kişinin hiçbir ameli kabul değil. Onun için boşa kürek çekmemek lazım. Biz de ne yaptık? Dedik ki evvela iman, sonra ameli salih. İman altı şart esaslar itibariyle. Bunları evvela amenti olarak altı şartı konuştuk. Ondan sonra detaylandırdık. Yani hemen hemen bu e, altı ay kadar, e, altı aya yaklaşan bir süreçten bahsediyoruz. Beş ay geçmiştir. Bu ilimler hepimize lazım. Şu anda, şu saatte, şu dakikade, Flash TV ekranlarında konuşulan şu konulardan daha önemli bir konu, hiçbir kanalda, hiçbir yerde yok. Olamaz. Niye olamaz? Çünkü orada bir haber varsa, orada bir reklam varsa, açık oturum varsa, gündem varsa, bunların hepsi şu fani dünya ile alakalıdır. Şu anda öleni ilgilendiren bir şey değildir. Şu anda bugün ölmüş adam kabire girmiş bu gece ilk gecesi. Ne cevap verecek? Rabbin kim, dinin ne, kitabın ne? Bunlar sorulduğu zaman ne cevap verecek? Bunları bilmesi lazım. E kitabım Kur'an diyecek. E kitabı Kur'an diyecek ama Kur'an'ı inkar eden bunca sözler sarf edecek. Ondan sonra nasıl ona kitabım Kur'an demeyi Allah nasip edecek? Melekler onu öyle serbest bırakır mı? Orası efendim mahkemede bile insan ne konuşacağını şaşırıyor. Eli ayağı dolaşıyor. E sen Allah'ın huzurunda münker nekir gibi korkunç surette gelen meleklerin karşısında efendim kimi kandıracağını zannediyorsun? E sen Kur'an'a karşı sadık mıydın, samimi miydin, dürüst müydün, inançlı mıydın da orada kitabım Kur'an diyebileceksin. Bu işler kolay değil öyle. Niceleri burada dırdırdır bülbül gibi konuşuyorlardı. Kabre indikleri zaman tutuldu kaldılar. Çünkü münafıklıkları, içlerinde gizledikleri şirkleri, küfürleri, imansızlıkları orada çıktı bu tümle bütün gizlilerin açığa çıkarılacağı günde femmal kuvveti ve Nasır buyuruyor Allahü Teala Tarık suresinde insanın Allah'a karşı ne bir gücü var ne bir yardımcısı var orada yalnız imanıyla ameliyle baş başa kalacak herkes kendi inancıyla ve yaptığıyla çukuruna inecek indirilecek o çukur hepimizi bekliyor biz onun hazırlığındayız. Hepimiz ölüm, ölmek üzereyiz yani. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hepimiz her an ölmek üzereyiz. Sapa sağlamadan bir trafik kazasıyla ölüyorsa bunun için yaşlanmak, hasta olmak şartı yok ki. Ve ekseriyetle de yaşlanmadan, hasta olmadan, hiçbir ölüm belirtisi be zuhur etmeden insanlar ölüyor. Tespit ederseniz bakın, ölenlerin çoğu hiç ölümü beklenmeyen kişiler. O halde biz hazırlığımızı yapalım. Allah rızası insanları haberdar edelim. Telefon edelim, mesaj çekelim. Ders başlıyor. Herkes birbirini haberdar etsin. Lale Gül 88.4. Radyolardan da dinlenebildiği için hani arabada olanlar var. Cuma trafiğidir. Arabada olanlar 88.4'ü açar. Ee, onlar da şu anda hemen derseye katılabilirler. Evet bizim dersimiz Elfaz-ı Küfür'den, insanı Kafir Eden Sözler bölümünden geçen derste e, Allah'ımızla ilgili kafir eden sözler. Sonra nübüvvet, peygamberlik mevzuyla ilgili kafir eden sözler bunlar yapılmış idi. Şimdi Kur'an-ı Hakim ile ilgili hangi sözler insanı dinden çıkar? Bu ne demek biliyor musun ya? Bu demek ki böyle bir sözler sarf ettiğin zaman imandan çıktın. Bu demek ki nikahın düştü. Nikahın da düştü. Bu demek ki geçmişte kıldığın bütün namazlar boşa gitti. İbadetlerin silindi. Bu şekil ölsen ebedi cehennem hiç çıkmamak üzere. Bu ne demek ya? Bu içki içmek, kumar oynamak, zina etmek, faiz yemenin günahına benzemez. Onlar günahtır. Tevbe kapısı açıktır. Ne kadar büyük olsa da insan tevbe edebilir. Ama insanı kafir edecek bir söz kullandığı zaman e bir daha imana dönemez. E döner. Yani Allah Teala can boğaza dayanmadıkça İnsan ölmedikçe tevbe kapısını açık tutuyor. Bu şirk içinde, küfür içinde gerek efendim geçerlidir. Bir insan kafir olsa, Hristiyan, Yahudi bile şu anda hemen Müslüman oldum, kelime-i şehadet getirse, dinimi bıraktım, İslam'ı seçtim dese Allah kabul eder. Onun için mürtet olan, İslam'dan dönenin de tövbesini geri kabul eder. Eder ama o arada ölmek var veya bir daha İslam'a dönememek var. Bir de bir cehalet diz boyu insanın ne kafir eder onu da bilen yok. En büyük tehlike bu. Yani neden kafir olurum? Hangi sözü söylememem lazım? Konuşurken bak Allah bana bir dil verdi. Burada tükürük bezleri çalışıyor. Dilim dudağım ıslak yerde dırdırdır konuşuyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir söz var o söz insanı cehennemin dibine götürebilir. Bir söz var o söz insanı ala illiğine en yüksek mertebeye çıkarabilir. Dolayısıyla insan konuştuğu lafa dikkat edecek. E bu sözdür efendim laftır. Laf gelişi konuşuyorum benim efendim. Bu konuşmamdan ne zarar gelir demeyecek. Konuşmaya İslamiyet çok önem veriyor. Efendim, konuştuklarımızdan sorulacağımız Allah Teala beyan ediyoruz. Caidi Vüla, <gülüyor> Hangi bir söz insan ağzından atıyorsa dışarı çıkarıyorsa illa edey rakibi bun mutlaka o sözün yanında iki dudakta melekler var sözün kenarlarında gözcüler var hazır bekliyor böyle hemen çıkar çıkmaz onu kavruyor, kapıyor. Ve yazıyor. Ya sağa yazılıyor, ya sola yazılıyor. Bir de boş sözler var, onlar bir yere yazılmaz. Mesela su getir bana dediğin zaman, su istemek sözü ne sevaptır ne günahtır. Yani bunun bir tarafa kaydı gerekmez. Ama salih olanlar sağ tarafa yazılıyor, fasit olanlar sol tarafa yazılıyor. Bir de öyle söz var ki adamı hepten sağ tarafını sıfırlıyor. Bir laf konuşuyor, sağ taraf gidiyor. Ne demek sağ taraf? Bütün bunu erdiğinden beri yaptığı iyiliklerin hepsi silinir. Ne, neyle? Kafir edecek bir söz sarf etmesi sebebi. Allah cümlemizi ölünceye kadar şirk sözlerinden, küfür sözlerinden, imansız edecek laflardan uzak eylesin, muhafaza eylesin. Böyle bir söz sarf etmektense Allah imanlı olarak ruhlarımızı kabz eylesin, canımızı alsın da bizi dinsiz edecek laflara müptela etmesin. Şimdi maddelersek, birinci madde. Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya bir kısmını inkara götüren ifadeler. Mesela adam diyor ki, Kur'an yaşanacak gibi bir kitap değil. Bu adamı kafir eder. Kur'an inanılacak bir kitap değil. Bunlar zaten kafir sözcüdür de belki Müslüman bir adamın ağzından da çıkabilir. Veya bir kısmını inkara götüren ifadeler. Şimdi epey zaman e, yakında çok yetkili makamda olan birinden ya, duydular bunu. E, bayağı da bir din işlerinden de sorumlu makamda bulundu bu kişi. Bu kişinin e, ağzından bir toplantının da, efendim kokteyl mı kokteyl diyorsunuz ya. Toplantı bitiyor. Derken 3-5 kişi toplanıyor bir şeyler içiyorlar, yiyorlar. O arada yakında bulunan bir arkadaş diyor duyduğuma göre ne dedi adam biliyor musun? Kur'an'ın Kur'an'ın %25'i inanılır gibi değil. Bunu diyen kafir olur. İstediği kadar hacı hoca olsun, istersen ilahiyatta profesör olsun. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini bile inkar etse kafir olur. Tamamen dinsizdir bu adam. İstersen namaz kısın, hacca da gidebilir ha. Hiç fark etmez. Hacca ölenek gavurlar gidiyor. Millette onu Mekke'ye gitti diye hacı zannediyor. Ne demişler? Eşek demişler, Tek su çekmekle mürit olursa bunlar da Mekke'ye gitmekten hacı olur. Adam inkar ediyor. İnkar eden adamın Mekke'de ne iş var? Yani ne işi var deme sen işte. Orada nice öyle inkar eden nüfus cüzdanında Müslüman yazıyorsa pasaportta ona vize veriyorlar. E ondan sonra da Müslüman diye giriyor. Ama ondan sonra şu ayetin zamanı değil. Demekten de geri durmuyor. Ve maddesi nedir? Kur'an-ı Kerim'de imanla ilgili, ibadetle ilgili, hukukla ilgili, ahlakla ilgili konular var. Bunların... Ee, yanlış olduğunu veya eksik olduğunu öne süren ifadeler. Efendim inanılacak konular. İşte Uzeyir Aleyhisselam 100 sene sonra allah Teala öldürdü. Diritti. Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça söylüyor. 100 sene ölü kaldı. Olur mu ya böyle şey? Bu kafir olur. Efendim e, Musa Aleyhisselam deniz 12 yol oldu. Tabii 12 olarak Kur'an'da geçmese de felaka, deniz yarıldı diyor yani küllü fıkın lazım parçalara böyle Parçaları dağ gibi donmuş buz dağı gibi durdu diyor ayet mesela. Böyle şey mi olur dese kafir olur. Bu mucizelerden birini inkar etse kafir olur. Şimdi bazı tefsir yazanlar Muhammed Esed gibi adamlar bir de onların takipçileri var. Meal yazmışlar bir de. Hep bunlara temsildir, tasvirdir. Efendim hayal gibi notlar düşmüşler. Millet Kur'an tefsiri alıyor. Meal okuyayım derken kafir oluyor. Metçezirolaydır olayıdır. Ya -cezir olayı, koca deniz ortadan yarılır mı? Metçezirol ne demek? Suyun birkaç metre çekilmesi geri gelmesi demek. Hiç koca dağ yarıldı. Efendim dağ gibi sular durdu ayetini Metçeziyle ne alakası var? Ne? İbadet konularında efendim oruçtan namazdan ibadetten bahseden konularda bu da çok fazla. Bu yapılmaz. Bunun yapılacak efendim e, zamanı değil, zemini değil dese. Hukuk konusunda hukuk miras ayetleri var. İşte erkek tam alır, kız yarım alır. Hadi böyle adaletsizlik mi olur. Dinli çıktı dinden kafir oldu gitti. Ondan sonra efendim, hırsıza ne ceza verilecek? edene ne ceza verilecek? Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Adam öldürene ne yapılacak? Katile ne yapılacak? Kısas. Yok efendim bunun devri geçmiştir. Senin imanın geçmiştir o zaman. Hukuk konularında, ahlak konularında. Bu Kur'an eksiktir. Sosyal hayattan yoksundur. Yok Kur'an günümüze hitap etmiyor. Bu asrımıza yön veremez. Bu ifadelerin hepsi adamı Stalin gibi kafir eder. İsterdiği kadar namaz kılsın, tutsun, Fark etmez. Efendim, Kur'an'ın haram kıldığını helal gösteren ifadeler faiz helal dese, zina helal dese, domuz eti helal dese, adam öldürmek helal dese. Bunlar hepsi adamı kafir eder. Çünkü bunlar ayetlerle sabit haramlar. Veya helala haram dese. Mesela et helal et haramdır. Veyahut dese ki efendim ekmek, herkes biliyor bütün 104 kitapta, yani ittifaklı konu bunlar. Ekmek helal, ekmek haram dese, bu gibi helala haram dese kafir, harama helal dese kafir, Kur'an-ı Kerim'de geçen bu gibi hüküm ifade eden ifadelere karşı ters görüş beyan etmekte insanı dinsiz eder. Şimdi burada bilse mi, bilerek mi, bilmeyerek mi falan meseleleri var. Bunları da inşallah Önümüzdeki derste haftaya inşallah e, diğer bazı konularla beraber bilmek bilmemek mazeret midir, bilmemek mazur sayar mı adamı diye çok ince hassas bir konu. Bunu da haftaya cevaplandıracağız. rahman. Değerli izleyiciler hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Züpheli Ahmet Hoca ile sohbetimize de başlıyoruz. E, iki hafta bu programı banttan izlediniz. Çünkü Züpheli Ahmet Hoca Mahmut Hoca Efendi ile beraber umredeydi. Ee, yeni döndü. Ne zaman döndü? Ee, bizim de doğrusu yayın öncesinde e, rahat konuşma fırsatımız olmadı. Şimdi onu e, kendisine soracağız ve neler oldu, neler yaşandı, onları e, sizlerle paylaşalım istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ olun. İki türlü hoş geldiniz. Hem e, yolculuktan hoş geldiniz, hem e, programa hoş geldiniz. Tabi e, kaç gün devam etti? 17 gün kadar oldu herhal. 17 yani gün. Yani gitmesi gelmesi 17-18 gün. Ne zaman döndünüz? Pazartesi günü öğlende de döndük. Dün. Kadar, öğleden sonra. Dünkü programı yaptınız. Onu dün, zaten. Dün, dün sohbeti Web evet. sitesine de koymuştunuz eğer yanlış gördükse. Biraz hızlandırdık Sen... onu. Cübbelahmito.tv'ye artık hemen atılıyor. Evet. 21 Hat Nisan konuşması diye çünkü ben de bu sabah gördüm. Hatta şöyle dediler. Dün orada ilan ettik. E, bizim orada konuşmamız iki saat sürdü. İki saat on dakika kadar sürdü. 12 e, imamdan Ehli Beyt imamlarından İmam Ali Rıza Hazretleri'nin e, tarihçesi anlatıldı. O arada tabii çok konulara girildi. Dinlemek isteyenler dinleyebilirler. O konuşma biter bitmez peşinden devam ediyor. Öyle bir şey başlattılar. Yani dinlemek isteyen atılmasını beklemiyor. Konuşma bittiği anda yeniden baştan başlayacak şekilde bir şeye girdiler bizim işte de bir de ileri alabiliyor, geri alabiliyor. Ben yani böyle güzel bazı yani neredeyse eş zamanlı eş zamanlı. E, yani ben zaten canlı yayın var. Canlı yayın bitince hemen kayıpta oluyor. Sisteme atıyorlar. E, hemen sisteme giriyor. Sohbetler dinlenilebiliyor. Ağzından bu gördüm. Eskiden 2-3 gün geçiyordu. Evet. Capture, mepçure bir şeyler diyorlardı. Şu oldu, bu oldu. İşte onları biraz hızlandıralım dedik. Çünkü millet o anda bilgi almak istiyor. Yolda kaçıran hemen dinlemek istiyor. Bir de işin güncelliği var tabii. Güncelliği kaybetmemesi. E, tabii. Yani çünkü o anda geçerli olan bir konu var şimdi. Burada baktığım bir soru. Hanım kardeş diyor. Yarın doğum yapacağım ne okuyayım bu gece diyor. Kaçan geçti yani. Şimdi bunun bir manası da kalmıyor bazı konuların. Bir şey evet. söylesen de adama faydası kalmıyor. Tabii kalıyor. sorularda biz bir hayli geriden e, geliyoruz geriden ama geliyoruz. hiç atlamadan her soruya Atlamıyoruz, cevap Atlamıyoruz evet ediyoruz. atlamadan geliyoruz. işte bakalım Ramazan'a kadar geçen Ramazan'ı... Soruları çıkar mı? Geçer yok Ramazanı... o kadar olmaz herhalde ama kurban sorularına falan geride bıraktık. Onları bıraktık yok. Bu Ramazan'a kadar sıfırlasak bari. İnşallah. İnşallah. Ee, yolculuk nasıl geçti? Elhamdülillah ya? çok iyi geçti. Ee, yani yediğiniz içtiğiniz sizin olsun ee, gördüklerinizi anlatın derler. Nasıl bir manevi... E hava oldu. Ee, neler yaptınız? İzlenimlerinizi e, dinleyerek başlayalım bu ya haftaya. İzlenimlerimiz tabi şimdi bu farklı bir ömre oluyor. Biz tabi çok ömreye gittik. Ama e, üstadımız Hacı Mahmut Efendi birlikte gittiğimizde bazı ömreler var ama e, tabi bu ben e, 2005'te de çok bir kalabalıkla gidilmiştim. Onda bulunmamıştım. Yani bulunamamıştım. Manilerim vardı. <gülüyor> E, bu ömreyi ben ilk böyle kalabalıkla gidildiğini ben ilk bu sefer gördüm. Çünkü ben iki sene evvel de Üstadımız Hazretleri'ne gittik. Burada bazı gazetelerde de haber oldu. E, olmuş olması lazım. Evet. Çünkü zaten haber olmaması yadırganır yani. Bu kadar önemli bir olayın. Tabii e, iki sene evvel gittiğimizde birkaç bin kişi yine vardı. Yani hiç habersiz gidildi. Habersiz de gidilse birkaç bin kişi zaten her zaman Üstadımız Hazretleri'nin yanına gelir. Ama şimdi bu tabii biraz önceden de haber edilmişti siz de burada da konuştur edilmişti Ömreye gidileceği biliniyordu. Onun için büyük bir rağbet oldu. Yani tabii bizim buradaki tespitler 30 yani bin kişi falan gibi rakamlar 30 vardı. mı? bin tabii normal olarak vardır. Ama yani buradan turlardan şuradan buradan anlaşılan 10 bin 15 bin falan tabii onlar takip edilebilen taraf. Öbür türlü orada önceden gitmiş Kendin kanar önceden kendi gitmiş orada bekle Avrupa, Avrupa'dan gelenler. Avrupa var. İşte Medine'de orada işçi çok. E, Südta civardan gelen var yani tabii onu sayısı. Tavaf alanının e, şey büyüklüğü ve tavaf alanın en azından bir 10 dönüm kadar bir yer olarak ben tavaf alanını biliyorum yani en az. Bilmiyorum başka bir bilgisi olan yani, varsa. Düşün doğrusu ben de oradaki e, alanın ne kadar olduğunu. öyle eskiden böyle bir bilgim var. Fakat tabii ayakta. Tavafta olduğu zaman zaten bir metrekare en az dört kişi falan oluyor. yani Çünkü ayakta oturma gibi pay yok. Daha sıkışık bir hal oluyor. Hemen hemen e, metaf dediğimiz tavaf alanı doluydu. Yani e, bu çok büyük bir rakamata kabul ediyor. Arkadaşlar görüntüleri hazırlıyorlar. O görüntüler de varsa evet. şu anda yani inşallah e, e, görenlere de e, Bereket evet. olsun inşallah görenlere de allah Teala feyzlerini, Efe Hazretlerimizin bereketli bereketini bütün halkımıza ulaştırsın. E bu yani tavaf alanı bu görülecek, bir, yani hiç nasip olmuş bir şey değil. Bir de şimdi buraya tabii e, girerken Şimdi orada eskiden görüntü çekilmesi konusunda izin almak gerekiyordu, izin vermiyorlardı filan. E şimdi bu efendim nasıl bu, buradan yani ikinci katta bütün dünya zaten ikinci bu tavafı seyretmek için bir kısmı tavafa girmedi. Yani bizim avukat var mesela arkadaşımız falan, o çekti mesela onların bir kısmı yukarıdan çekti bunlara. Dolayısıyla... E, e zaten üst açı. Yani yukarıdan çekildi. Onlara pek şey demiyorlar. Her, herkesi mi? takip edemiyorlar yani. Biraz da çok bir şey görmedim ben. Sıkı. Aşırı bir Sıkı. sıkılık görmedim bu şey. Geçen sene fenaydı. Hiç resim falan hiç. Cep telefonunu bile şey ediyorlardı. Yani demek ki rahat çekilebildi. Zaten Marifet Derneği orada e, bu hususta vazifeli arkadaşlar da getirmişti. E, yani Üstadımız Hazretleri'nin ziyaretleriyle, faaliyetleriyle ilgili çekimleri yapsın diye. Onlar da güzel şeyler becerdiler yani. efendim Zaten öyle bir kalabalıkla Kabe'ye bir giriş girdi ki Efendi Hazretleri. Orada yani asker gelip de senin efendim nerede? çantanı mı arayacak yani. Bu kadar kamerayla girildi. Hiçbir şey diyemiyor. Çünkü bir heybet vardı yani. Girişte çok büyük bir heybet vardı. Hatta biz otelden çıktık yani kapıya gelene kadar izdiham izdiham izdiham binlerce kişi görelim diye. Kapıya girerken falan millet terliklerle girmiş. Tava falan adam telliğini çıkaramıyor yani aşağı eylemiyor ki. Telliğine ulaşamıyor yani. Bu kadar bir izdihamla karşılaşıyoruz. Neredeyse şimdi. haç izdihamı gibi. Haç izdihamı da haçta da ben böyle bir şey görmedim tabii şimdi. Özel olarak bir kişinin etrafında toplanıldığı zaman e, büyük bir izdiham oluyor. E, orada hatta askerler konuşuyor kendi aralarında. Yani biz geçerken yandan duyanlar oluyor. Bizim Arap kardeşlerimizden de vardı. Onlar tabii Türkleri anlayamayabilir Arap askerlerin konuştuğunu. Bir tanesi diyor işte bir isim veriyor. İsim lazım değil. Felanca mı diyor. Efendim meşhurlardan birini söylüyor. O mu geldi diyor falan. Öbürü yok ya diyor Kral Ab Melik Abdallah gelmiştir diyor. Kral diyor. Öbürü diyor, yok ya diyor falan. Bir tanesi orada diyor ki görevli. Ben 30 senedir buradayım diyor. Bu Kabe'ye böyle bir girişle böyle bir feyiz, bereket, heybetle hiç kimse girmedi diyor. Yani 30 senedir ben böyle bir giriş görmedim diyor. Şimdi bu manevi heybet. Yani hakkani heybet. Hani diyor yamalıklı cübbenin heybeti değil diyor Mevlana Hazreti Ömer'deki e eybeti. Bu hakkın eybeti. Yani sen a olabilirsin, paşa olabilirsin, kral olabilirsin. Efendim dünyanın en zengin adamı olabilirsin fakat halkın sevgisi. Allah için olan bu sevgi, bu muhabbet ne parayla olur, ne pullan olur yani. Bunu binlerce insanı böyle mıknatıs gibi çekmek bu cezbe işidir. Bu da kalp işidir. Bu mıknatıs. Mıknatıs ne yapar? Dediğim gibi tahtayı çekmez yani. Burada sende de biraz kabiliyet olacak ki ne yapasın? Ona bir cevap Verebilir. E beni hiç alakatar etmiyor yani. Beni çekmiyor bu iş. E seni çekmiyorsa sen tahta mısın nesin yani. Demirlik olsa sen de sana da ne yapar? Bir cezbe çekiş gösterir sen de o mıknatıza karşı. Efendim bu hali yaşadık yani. O girişimizdeki e, feyiz tecelliyi biz yani bir yerde göremeyiz. İnsanlar ağlama, ağlamalar geliyor. Bir anda herkes ağlıyor. Böyle efendim cezbeni bir kere görebilmek için. Tabi Kabe orada duruyor. E millet Kabe arkasını icabında dönmüş. Yani Tavaf yapılacak ama. Şimdi burada insanın hürmeti çıkıyor. Hadis-i şerif sahittir. Ne diyor Kabe'ye? Ma azame hurmetek. Ey Kabe senin hürmetin ne büyük. Ma azamek indi Allah. Allah katında ne büyüksün diyor. Bu sahih hadis. Ama vallahi e, le, le hürmetül mümin azamun min Indallah. Allah katında bir müminin değeri senden büyüktür diyor. Şimdi dolayısıyla hani şunu da misal olarak anlatabiliriz. Kabe'nin bir taşını Biraz kopartsam mı daha günah, adamın bir, bir tarafından biraz elini başını kırsam mı daha günah? Buradan da anlamak lazım insanın hürmeti. Ama bir de burada normal insandan bahsetmiyoruz. Mümin olması şart. Her müminde burada bir değil. Neden? Kamil mümin meselesi var. Bir mümin kamil imana sahip olursa onun hürmeti Kabe'den büyük oldu. Zaten Mevlana Mestevi de yine bunu, buna işaret ediyor. Ne diyor? Ne ee, diyor? Dilbedest aver ki Hacı Ekber'est gönül tut ki bir gönüle gir ki bu en büyük haçtır. İşte fethulifi ibadi kullarımın içine gir, ayet-i kerimede Dostlarımın gönlüne gir ve cenneti cennetime gir. Bir yemek içme cenneti var, bir de manevi cennet. Ahirette de iki türlü cennet var. Herkesin makamı birdir ki dünyada namaz abdest o da cennete gider. Ama orada o da Yemek, içmek, huri, gılmaz. Ama bir de dünyada da bu tasavvuf eline ulaştığı yüksek makamlara, marif cenneti deniyor buna. Manevi marifetleri, Mevla'yı tanıma, bilme cennetine girmiş. O, o da başka cennete girmiş. <gülüyor> Kullarımın içine gir. Onun için diyorum, bir gönül al, en büyük açtır. Kabe bünyadığı Halil Hazret, dil Nazar Celil Ekberes, bir e, gönül, bin Kabe'den değerlidir. İşte o gönül de her gönül değil. O da ayrı bir mesele. İşte böyle Allah dostlarının e, gönlü. E, çünkü diyor Kabe, eee oğlu Halil'in dünyasıdır, yani binasıdır. Gönül ise en yüce Allah'ın nazargahıdır, tecelligahıdır. Onun için Evliyaullah'tan böyle kıssalar var, bunları anlatıyoruz. Birisini yolda giderken Hatça, dur bakayım demiş, nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş, kaç para mı? nafaka aldın şu kadar, ver parayı demiş. Ya bu bazı cezbeli verilerde de vardır, herkes anlamaz bunları, şataat derler ama çok hikmet vardır. Ona anlatıyor, parayı da yapacağım, dön benim etrafımda demiş. Adamdan şaşır mı kalmış, zındık mısın diyecek. Ya halbuki o ona, veli, ona başka bir şey anlatıyor. Dedi ki evladım orada bir evi var hiç ona girmemiş. Burada da bir evi var hiç buradan çıkmamış. O taşlar içerisinde bir metrekaresi olan bir Kabe'dir. Çok kıymetlidir, hürmetlidir ama Allah ona girmemiştir. Ama bir kalp vermiştir, kalp ne diyor hadisi kutsi de? La eserüli yardı la yerim göğüm, göğüm almaz beni. Lakin vesani kalbi Abdülmü'min. Mü'min kulumun kalbi alır beni. Ya bu da şimdi hangi mü'min? Hep geliyoruz, gidiyoruz. Bu normal, bizim gibi mü'minlerden bahsetmiyor elbette. Bu özel vasıf sahibi insanlardan bahsediyor. Yani Üstadımız Hazretleri'nde bu tecelli zaten görüyoruz, biliyoruz da e tabi bu mübarek e, hali hayatında, sıhhatinde, e, ilerlemiş yaşında bu şey çok coştu. Yani insanların teveccühü, yönelişi ve cezbelenmesi, etkilenmesi yani 3 saat 5 saat konuş millete bir tesir edemiyorsun. Mübareği görmeleri hiç daha bir şey demese bile sırf cemalini görmelerinden bir ceryan yani böyle çarpılıyor herkes yani. E bunu insan yaşama meselesi. Bunu gelip de görmek lazım orada. eve çok eskiden duyulurdu böyle 30 bin müridiyle 50 bin müridiyle. Ya yani ne bula senin Şazeli, Abdülkadir Geylani zamanlarında, Ahmet Rufailer'de falan duyuluyor. E bunlar da hemen hemen ilk 500'lerde, hicri 500'lerde şimdi nereden baksanız, yani 800-900 senelik çok meseleyi konuşuyoruz. Ediniz. Yani o zamanlardan beri böyle bir 40 bin, 50 bin, 30 bin e, ihbanıyla, muhibbanıyla, müridanıyla birlikte tavaflar falan pek duyulmamış. E zaten son tarihler belli. 100 senenin hemen hemen kaydı kuydu da var. Dolayısıyla e, yani Allah hepsinden razı olsun kardeşler. E, geldiler. E, Üstadımız Hazretlerinden çok istifade ettiler. Duasına mazar oldular. E güzel tavaflar oldu, sahaylar oldu, feyizler, bereketler oldu. Yani gerçek mülk, hakiki saltanatın ne olduğu herkese zahir oldu, gösterilmiş oldu. Fakat onlar da hassaslık yaptılar, yayını vermemişler. Suudi Televizyon canlı veriyor ya evet, Mekke türekli, Evet. E mesela şimdi oradan telefon ettiler arkadaşlarımız, ya diyor bir saattir e, dağ bayırı veriyor diyor yani. Minareleri veriyor diyor mesela. Halbuki devamlı tavafı 2-3 dakika şurayı burayı verir, tavafa geçer. E fakat şimdi Üstadımız Hazretleri çıkmadan 2-3 saat evvel tavaf alanı bütün oturmuş bizim Çarşaf zaten e, bir sembol gibi ortada. Tabi İhram'da herkes ihramda oluyor da e, çarşaflıların e, kalabalıklığı çok göze batıyor. E, Tabi o hal e, şey olunca artık ne düşündüler, ne hesap ettiler o da bilmiyorum. Onlar da artık belki Müslüman Türk milletindeki bu kadar bir coşkunun, bir alime bağlılığın, bir veli etrafında toplanmak, bilmiyorum. Yani sizin söylediğinizden kastı kastı mahsus, o, o tabii o var. o bölüm verilmedi. Var, kastı mahsus var. Çünkü bir saat ne demek? Şimdi bu en azından bir saat, bir buçuk saatlik bir olaydır bunun girdisi çıktısı. Daha da fazladır da en az o an yani tavaf alanının o şekil kalması... E bu ve tabi kasıtlı olarak verilmedi ama elhamdülillah çekilen arkadaşların çekimiyle o şey kalıcı hale geldi elhamdülillah Efendim, bir hatıra zamanda, olarak. Ömürler gibi çok hızlı geçiyor. E, bir reklam arası vermemiz gerekiyor ama reklam aramız kısa hemen ardından birlikte olacağız. Değerli izleyiciler Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz ve e, iki hafta devam eden Umre ziyaretine ilişkin izlenimlerini e, paylaşıyoruz sizlerle. Çok kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Umre ziyareti ve onun izlenimlerini paylaşıyoruz. Tabii bu arada orada çekilmiş bir kısa veterimiz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ardından sohbeti sürdüreceğiz. Hazır mı arkadaşlar? Verebilecek durumda mısınız? Orada mı çekilmiş o? O zaman o görüntüleri izleyicilerimizle paylaşalım ve sonrasında devam edelim. Evet, e, şimdi görüntüleri izledik. Şurada bilene kadar feyiz oldu değil mi? E, umarım böyle ekran başındakilere de benzer çok etkiyi yapmıştır Yapmıştır, yapmıştır. Çünkü Allah dostlarına e, yüzüne bakmak ibadettir. Çokları da Efendi Hazretleri'nin merak ediyorlar. E, sizin bu, vesileyle, bu vesileyle görmüş oldular. Çünkü ederiz. çok yani ortada gö gözüken bir yüz değil. E, mübarek tabii zaten birkaç zamandır resimleri veriliyor. Eskiden de resimleri de yoktu. Ee, çok merak edenler oluyor. Devamlı soruluyor. Bir gerçek, bir gerçek diye dünyanın her tarafından. Bu mesele bu da, oldu bu da bereket oldu inşallah. Şunu sorayım. Şimdi evvel diyeceğimiz değil. o ilk görüntüler orada çekilen görüntüler değil. E, bu hafifle ödül töreninin görüntüleri, ilk konuşmalar. Şimdi onun üzerinde duralım. Bu, o e, Ekim ayındaki. Ekim ayındaki. Yalnız buradaki mesele girişimiz, girizgahımız şuradan olsun. Yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin tabii 50-60 senedir e, ilim ehli arasında e, ismi var. Şanı var, şerefi var ya yani Türkiye'de ta tanındık, bilindik bir isim. Ve lakin bu e, teveccühün yani artması ve bu ilginin, alakanın artmasında da bir bazı tabii zahiri sebeplerdi, manevi belli. Ama bir de zahiri sebep olarak e, düşünürsek bu ödül töreni de e, 300 küsür yani 400'e yakın alim tabii Türkiye'den gelenleri saymıyoruz. Yoksa orada 4-5 bin kişi vardı. 4-5 bin kişi bunların hemen hemen ekseriyeti alim. Hafız alim zatlardır. Ekseriyet yani binlercesi. Ona şüphe yok. Orada zaten özellikle hani büyük şey iptal edilince 100 Program. bin, bin kişi katılacak. O iptal edilince zaten biz sadece alimler gelsin diye yani hoca efendiler iştirak etsin diye o da hepsi yine gelememiştir yani almaz. Dolayısıyla orada çok büyük bir ulema sınıfı var ama biz 42 ülkeden gelen e bu hususta hatta marifetlerine bir kitapta e, bastı. Ta piyasa herhalde çıkmadı. Çıkacak inşallah. Özel 8 tane dağıtıldı. Size de takdim edeceğiz. Orada kimler yani katılan alimlerin vasıfları listesi ve, vasıflar. e, listesi ve vasıfları var. Ben Arifan dergisinde yazmıştım da yani bir 70 kadar falan yazmıştı Şimdi daha detaylı bir şekilde tamam. hazırlandı. Hemen hemen tamamına yakını e, orada isimlendirildi ve sıfatları zikredildi. Öyle rastgele alim değiller. Hemen hemen birçoğu yani üniversite dekanı. Şimdi bu dekan mekan üniversite lafları şey oluyor da, yani Pakistan'da, Hindistan'da, Ürdün'de, Yemen'de, efendim dünyanın her bir yerinde üniversite hocaları, üstadları, hadis profesörleri, fıkıh profesörleri, böyle insanlar. Hepsi ilmiye sınıfı bir defa. Öyle rastgele yoldan toplanmış, Hint fakirleri ve Hindistan'dan getirilmiş falan. Hiç böyle sapıkların konuştuğu gibi değil. Çok üstün seviye. Ben, böyle iddialar mı oldu? Böyle iddiaları kendini bilmez biri mesela diye, diyebilir. Şimdi biz burada ya bunu tabii aklı başta hiç kimse demedi. Herkes bunu itiraf etti ve e, ikrar etti. E, o zaman. Ancak bu meseleyi efendim biz ben hemen hemen 35 senedir bu işin içindeyim yani. Çocukluğumdan beri toplantılara katılıyorum yani. 10 yaşımdan beri. Ve hiç böyle bir ilmi toplantı bu kadar alimin iştirak et. Çok seminer oluyor, böyle sempozyumla bir şeyler çağırıyorlar. Yani 10 kişi, 20 kişi, hatta 2-3 isim geldiği zaman çok mesele oluyor yani. Hani şey bir Sabuni, meşhur Muhammed Ali Sabuni gelir. İşte bir Ramazan Buti vardır falan. Birkaç kişi katıldığı zaman bunlar öne çıkar ve mesele olurdu yani evvelki toplantılarda. Şimdi burada mesela Muhammed Ali sahibi ne? oradaydı? Esamesi okumadı yani. Yani ondan onu bile kat kat katlayan kendi sahalarında uzman mütehassız çok büyük allameler vardı. Bu kadar büyük alimler. Bu konuşma yapan Akkar müftüsü, Lübnan Akkar müftüsü büyük alim efendim Üsame Rifai Hazretleri hem Ehli Beyt'ten hem allame hem resmi Orada bakan seviyesinde Lübnan'da şu anda muazzaf, büyük bir alim. Bunun gibi artık saymakla bitiremeyiz yani. Biz onları görüşmekle bitiremedik orada. 2-3 gün çoğunu ziyaret bile edemedik yani. O kadar vasıflı insanlar. Halep müftüleri, Suriye'den, Şam'dan bunca alimler. Tabii bir de bundan evvel Şam'a gidilmişti. Efendi Şam'a gidişti. Orada da Ramazan Butiler, Abdülazak Halebiler, çok büyük alimler toplandı. Orada yani bir rastgele hemen sabahında karar verildi akşamına. Şam'ın, Halep'in bütün alimleri en az 40-50 tane üniversite hocaları, bütün hocaların hocaları orada hazır oldu. Onların bir kısmının sıhhati müsait olmuyor. Onun için onlar gelemediler bu hafife. Yoksa çok gelmek isteyenler var ama yaşlı. Hatta orada bizle beraber olanlar da vefat eden de oldu Edip Kellas Hazretleri. Yüz yaşında zatlar. Yani bir kısmı da hasta gelemedi. Bunların hepsi, e tabii bu marifetlerine çok teşekkür ediyoruz her zaman için. Çünkü neden? Bunların çekimlerinin yapılıp da internetlere atılması çok önemli. İnsanlar tanımıyor, bilmiyor. Bilmediğine hakkında da yanlış yorumlar yapabilir. Ama ne zaman bu internetlere atıldı. Tabi tabii Arap okulları da var. Bu sefer ya, dünya islam aleminde e, zaten ismi duyulmuş bir zat ama e, bir de görüntüsünü görmekle beraber o meclislerin bereketleri yayıldı. O da hemen bir seneyi geçti Şam, Şam ziyareti. E, sonra bu ödül töreni oldu. Bu ödül töreninden sonra da bu konuşmada e, Altyazıyı tabii çok küçük ben e, biliyorum Arapçasını yani ama... Yani monitör küçük olduğu için... Yani halk Ama normal şey, televizyonlarda okunmuştur. Okunmuştur diyorsunuz. Tabi burada önümüzde küçük bir şey var. E, orada ne diyor kısacası? Evet ben de onu soracağım. Şimdi orada bir defa evvela Yusuf Karzavi diye hani bir gazete... Şimdi isim vermeyelim dediniz. Bir Nisan şakası gibi bir şey oldu. E, onun için vermeyelim. Bir gazete dedi ya Yusuf Karzavi'yi e, efendim istismar ediyorlar gibi bir laf attı. Benim üstüme de bir çamur attı. Evet. Ondan sonra tabii, kendi, kendisi de döndü, oldu. Ertesi gün yaladı, tükürdüğünü ama Yusuf Karzavi konuşuyor orada. E efendim, tabii kendi gelemedi. Ama yaşlı adam, 85 yaşlarında adam. Ben müsait değilim, gelmek isterdim. Diye. Fakat o konuşmayı yapmış, gönderdi. E orada kimden bahsediyor? İşte Muhammed Efendi Hazretleri'nin faziletinden, Hanefir bir alim olduğundan, bu ödül kendisine takdim edildiğinden ve kendisinin efendim hurafelerden, bidatlerden uzak, tasavvuf eli, sufi bir şey efendim nakşibendi, meşayihinden. Olduğu, fakat farkının e, diğer eli sünnet çizgisinden dışarı çıkmış ileri geri yapmış tahriflerden uzak kalmış tam istikamet üzere bir büyük Efendi olduğunu ve e, eserlerinin bulunduğunu alemde eserleri olduğunu efendim nesiller yetiştirdiğini ilmediğine çok hizmet ettiğini Karzavi'nin kendi beyan. O çok büyük bir meseledir Karzavi İslam aleminde e, İslam ulema reisidir bir de. Ondan sonra e, tabi Üsame Rufa e, Hazretleri'nin yaptığı konuşmada biz de biz bunu yani biz biliyorduk müceddit olduğunu falan biz 5-10 sene evvel de ben kitaplarıma da yazdım. Bu asrın müceddit olarak görüyorum. Ama biz onun müntesibiyiz, müridiyiz, biz o yetiştirmiş. E, belki birisi der ki hani o sizi bağlar. Evet. Diyebilir. Ama ve lakin, şimdi buradaki Üsame Rufa Hazretleri Mahmut Efendi'ye tarikat bakımından intisabı yok. Kendileri de şeyh ayarında adamlar bunların hepsi yani. Ama bu tatların, bu itirafı bakın orada 350 kadar yabancı alim var. Bunların hiçbiri kaç ay geçti. Bir tanesi de öyle ya, efendim burada benim adıma bir konuşma yapıldı ama yani hepimiz adına yapıldı ama ben de şu noktaya bir şart koydum. Böyle bir ne mail geldi ne şey. Herkes bunu ikrar etti. Bu konuşma zaten hepsinin adına yapıldı. O konuşmanın başında var. Ulema ayetini niyabeten diyor. Yapıldı. E ama hepsi de bunu ikrar etti. O kabul etti. Çünkü Mesele ortada yani. Bir insan şeyh olabilir, çok keramet olur, havada uçabilir. Bunlar meseledir. Nefsinedir, şahsladır. Ama nesil yetiştirmek. Eğli sünnete medrese yetiştirmek, ekol yetiştirmek. Bakın 40-50 senede yapılan hizmet. Türkiye'yi açtı sınırları bütün dünyayı geçti. Her tarafta doldu o bereketler. E şimdi birisi, tabii bundan rahatsız olanlar var. Başta diyalogçular. E diyalogçular bundan rahatsız. Niye rahatsız? E şimdi bütün dünyada biz varız, Türkiye'yi biz temsil ediyoruz... ...Müslümanlığı, şu bunu biz tebrik ediyoruz derken ne oldu? Emam Mahmut Hazretleri gibi büyük bir hizmet gölgede bırakılmak isteniyordu. Ama sen güneşi, sen balçıkla sıvayabilir misin? E, bir iki sene içinde bu işler parladı. Parlayınca ne oldu? İşte iptaller yaşandı. İşte kalabalık görünmesin. Şu oraya dönümü, bağlıyorsun. E tabi efendim. E, zaten şimdi <gülüyor> Suud'un yaptığında bile var bu iş. Yani buranın bile etkisi var oraya. Buradan oraya haberler geldi... Ee, yok ateşe geldi. Diyanet ateşesi falan son dakikada. Tamamen i̇şte, ben tavafa çıkmasın falan. Bize bunu söylüyorlar. Bir dakika kala. Bir saniye burada çok ee, iyi. Bir saniye şey değil on saniye yani. Hayır. Yani Diyanet ateşesi. Ee, Diyanetten telefon geldi de oradan Haç Bakanlığı arada bir şeyler bir şeyler, bir şeyler. Ya on yok, binlerce bu bir şeyleri insan... açık söyleyin. Ne olduğunu anlayalım. Ha ben ben de bir şey anlamadım ki. Laf bu kadar yani. Haç Bakanlığı aramış da Diyanet Başka, Başkanı da yani biz bunların bilmiyoruz. Oradaki ateşenin bize söylediği o ama geriyi bilmiyor ama nakleden, söylüyen, nakleden oradaki Resmi ateşe, sıfatı olan birisinden söz ediyor Resmi sıfatı otele geldi yani Son Ne söyledi ne istedi Yani işte Mahmut efendi şimdi çıkmasa da Çok kalabalık var izlem var da işte Herkes dağınık yapsa da Mahmut efendi, efendi sonra çıksa Yani toplu yapılmasın ya Yapılmasın diye bir şey var mı Kabe'deki zaten niye gidiliyor Kabe'ye toplanmak Hayır, için değil mi Bunu gerekçelendirdi mi Niçin? Gerekçelendirme yok Yani gerekçelendirme de orada Hadi burada dediler ki provokasyon olacak Orada provokasyon diye tehlike yok ki Kimse, herkes diyor abla ya. Hiçbir şey yok. Gerekçe yok. Gerekçe, işte bu görünüm, bu manzara. Bu, o, Haç Bakanlığı'nın yani Suudi makamlarının talebi olarak Yo, buradan, mı? Tür Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Türkiye'den dediler ama şimdi Türkiye'ye de buradan, ara, Suud'dan aramışlar. Dediler. Bu denen laf yani. Bunun arkasını sonuçta, etmekle şey Ama sonuçta bu sözü söyleyen resmi sıfatı olan bir kişi. Doğru mu? Ya resmi sıfatı olan bir kişi tabi. Dolayısıyla söylediğini doğru kabul etmek durumunda değil miyiz? Doğru kabul etmek derken ben naklettiği yerleri diyorum. Yani, mesela Suğut, yani siz muhatap oldunuz mu bu kişiyle? Oldum ben canım. Direkt benden konuştu. Fakat şimdi bunun arkasını... Kalabı neydi tam olarak? Yani efendim Bata, Haç Bakanlığı aradı diyor ya. Onu bilemiyorum yani yaptığı naklet. Çünkü Anladım. neden? Suud biz oradayız. Orasının emniyeti yok mu? Koca Mekke'nin emniyeti yok mu? Kalkıp otele gelemez mi? Biz iki gün sonra yaptık ömreyi. Milleti bekledi efendim Hazretleri. E şimdi gelip de bir resmi makam bize demez mi ki? Herkes ayrı yapsın efendim. Şey efendi birkaç yüz kişiyle, bin kişiyle yapsın. Millete ayrım bunu diyemez mi demek ki? Talep buydu yani. Ama bunu res or Suud'daki bir görevli gelip demiyor yani. Hatta, hatta bizi bakın ne diyor. Resmi din ataşemiz söylüyor. Evet. Şimdi biz oradan indik. Tavaf başlarken girdik. 3 yıldızlı yüzbaşı geldi. Yani haremin sorumlusu yüzbaşı geldi. Askerler geldi. Yani yol açmak izdamdan. Orada bize hiçbir yani askeri müdahale olmadı. Hep yardım ettiler yani Suud'un. Ve Efendimiz biz oldukça... Zaten bir dakika kalmıştı. Efendimiz çıkmak üzereyken bu bize söylerim. Ya dedim bunu kime anlatacağız? Ne demek yani bu? Bütün millet dolmuş harem. Ee, yani Efendi Hazretlerimizin de şu anda çıkmak üzere karar vermiş çıkıyor. Ne, ne diyebiliriz burada? Bunu kime ne anlatırız dedim yani. Ondan sonra çıktı Efendimiz E girdik. E bütün asker yardımcı olmak istiyor. Hatta asker bize bıraktı işi. Dedi ki bir sıkıntı yok yani siz rahat rahat yapın tarafınızı. Yüzbaşı orada bizim Şefik Hoca, ya geldi yani yüzbaşı ulaşamıyor yani efendimizin yanına gelemiyor. E geldiler birkaç asker, dediler yani ne yardım edebiliriz? Şefik Hoca dedi ki siz amirsiniz, biz memuruz yani. Bir kalabalık var ama buna göre bir şey diyorsanız yapalım. Yok dedi geldi efendimizin elini öptü, alnını öptü. Asker üniformalı orada, yüzbaşı oradaki herhalde en yüksek şeydir oradaki de. Harem olarak yani, harem komutan. Kalktı dedi ki bu zat amirimizdir dedi, biz hepimiz memuruyuz dedi ya. Yani ben şunu demek istiyorum, böyle bir şey Suud'dan olsaydı da, bu hareketli de bu şekilde oradaki görevli de bu hareketi yapmazdı değil mi? Evet, ilginç bir şey oldu. E, ilginç oluyor. Doğrusu çarpıcı şey. olan bu. Evet. Bir ara daha vermemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz e, devam ediyor ama e, tam reklam arası öncesinde çok ilginç bir e, duruma maruz kaldıkları anlaşılıyor e, umre sırasında. Yerleşikleri e, başkanlığını temsil eden e, ateşemizin toplu olarak umre yapılmaması yönündeki talebini e, e, ilettiği anlaşılıyor. Doğrusu ilginç bir durum. Yani mesele şarkıcının etrafında toplansa 100 bin kişi bir şey olmuyor. Bilmem ehli sünnet dışı mezhep toplansa 100 bin kişi bir şey olmuyor. Birbirini zincirlese bir şey olmuyor. Herkes her yolda efendim eşkıya teröristler toplansa 100 bin kişi bir şey olmuyor. Mübarek ehli sünnet Müslümanlar bir alimin etrafı toplansa mesela. Hadi Türkiye'de mesele. Mekke'ye de, Mekke de karışmaya kadar iş uzanıyor yani. Evet, bu kadar e, da sırıtıyor yani. İlginç bir durum olduğunu e, söyleyelim. Tabii e, bu konuda eğer Diğer Başkanlığı'ndan e, veya Devlet Bakanlığı adına orada görevde bulunan Diğer e, görevlisi ateş eden bir e, açıklama gelirse memnuniyetle Yani bunu bize, benim demek istediğim, bunu bize Suud görevlisi gelip demeliydi. Evet. Orası Suud vazgeçiydi. Çünkü şeydir. talep Suudi makamlarının Efendim, tabii, talebi evet. diye iletiriz e, değil mi? O zaman biz de diyoruz ki Suud Değil mi? mi? Doğru de. anlıyorum. Suudi Tabii, makamlarının Suudi talebi. Suudi makamları göya Ankara'ya arıyor. Haç Bakanlığı'nı. Hatta bir daha ömre vizesi vermeyeceğiz size. Diye tehdit etmişler falan. Yani bu inandırıcı geliyor mu size? Vallahi. İşte inandırıcı ee, geliyorsa bu. Evet efendim biz arayı verelim ve devam edelim. Ee, aslında tartışmanın en heyecanlı yeri burası galiba. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Ee, Mahmut Efendi'nin de katıldığı o umre e, ziyaretini konuşuyorduk. Ama e, reklam arasının hemen öncesinde ilginç bir gelişmeye işaret ettiniz. Tam toplu biçimde tavaf yapılacağı esnada e, Diyanet İşleri'nin e, Suudi Arabistan'daki temsilcisinin engellemeye çalıştığını e, öğrenmiş olduk bu vesileyle. Yani ömre Aslında... Tabii yani. ki yani, toplu yapılmaması. Yani Efendi Hazretleri çıkmasın şimdi. Ha. Yani çıkmasın dedi yani bu, bu kadar açık. Şimdi şunu biz sorayım. Bunu, yani dedim biz bunu kime tebliğ edeceğiz yani bunun... Böyle bir şey olabilir mi yani? Allah'ın hareminde efendim herkes güvenlik içinde olması oraya gerekir. Oraya giren ki. emin olur. Hatikermesin bu efendim varid olduğu bir yerden bahsediyoruz yani. Orada da sen ömre yapma, şimdi sen çıkma, sen geri git. Yani bir de o halka bu kadar büyük bir kalabalığa karşı bunu kim kime anlatacak yani? Manasız bir şeydi ama bir şeye işaret ediyordu yani. Bir altyapıya işaret ediyordu yine. Şimdi olaylar da biraz yakın olunca birbirine Evet yakın olunca... İşte arada 5-6 ay, 5-6 e, ay bir zaman var. Dolayısıyla malbar. birileri rahatsız oldu. Şimdi nedir mesele? Hüseyin Rıfayi Hazretleri'nin konuşmasından e, ifade ettiği husustan geliyoruz. Yani Mahmut Efendi Hazretleri'ne dünya sistem teveccüh artması. Mesela şimdi Google'larda, Arap Google'larda her yerde adam kalkmış oraya, İngiltere'den gelmiş, Pakistan'dan falan gelmiş, dünya kadar dışarıdan gelmişler Mahmut Efendi Hazretleri'ni görmeye. Ama neden? Adam diyor ki ya bu e, asırda bir müceddit ilan edilmiş. Yani bir 15. Hazretleri. Müceddik demek hani böyle Mesih'te de, Mehdi demek değil. Bunları birbirine halkımız karıştırmasın. Yani Mesih İsa Selam, gökten inecek. Yani, Mehdi Hazretleri çıkacak. Valla aynı... vatandaşımızın zaten hiçbirinden haberdar olmadığı için. Olmadı ama olsunlar. Bu kavramlardan olsunlar. Şimdi müceddik demek 100 senede bir geliyor. E, hadis-i Şerif'te Ebu Davud sahih kaynaklı. kurafe değil. 100 senenin başında o hadisi okudu Hüsam Erfa Hazretleri. Resulullah bize haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem her 100 yılın başında bu din işlerini yenileyecek derken reform manasında değil. Bu dini eski tazeliğine iade etme manası. Yani asrı saadette yaşanan şekliyle sünnetlerin canlandırılıp bidatlerin öldürülmesi. Çünkü yüz sene uzun bir zaman, yüz sene her yüz senenin geçiminde bir hurafeler, bidatler çıkıyor. Sünnetler kaybolmaya yüz tutuyor. Her yüzün başında böyle bir alim. Mesela bin yılın başında İmam-ı Rabbani Hindistan'da Serhent'te geldi İmam-ı Rabbani Hazretleri. Fakat orada da Ahmet namık Cami Hazretleri vardır meşhur. O diyor ki 400 senede bir büyük müceddik gelir diyor. Şimdi o da kitapta sabit. Bunlar da eşleşir. İmam Rabbani'den bu şu ana tam 400 sene. İmam Rabbani 1034'te vefatı. Yani 1000'in müceddidi ama yüze bakarsak 11. asrı. Şu anda bu tecdit dönemi 15. asrını oluyor. Yani 1432. 32 senede bu tecdit vasfından geçmiş. 100 yılın başında hayatta olacak... Hizmette olacak, faaliyette olacak. En bariz vasfı sünnetleri yaşatacak. Bidatları öldürecek. Şimdi bütün dünyada Mahmud Efendi Hazretleri sünnete ittiba ve bir sünneti yani canı gibi koruyup yani ölümü tercih edip bir sünneti terk etmeyecek. Derecede bir titizliği bütün dünyada tanınmış, duyulmuş bir şeydir. Eskiden beri. Dolayısıyla buradaki vasıf bu öne çıkıyor. Bir de ilme önem vermek. Şimdi çok tarikat değeri var. Kendi halinde, kendi çapında mürid ile uğraşır. İlme yani Medrese eğitimine önem vermek, fıkıh ilmine, tefsir ilmine, hadis ilmine alim yetiştirmek yani. Çünkü ilimsiz, alimsiz din tecdit edilemez. E kendin vefat eder, gidersin. Ama yol kalır. Yol perişan olur. Ama alimler yetiştirip bırakırsan arkaya, efendim o tecdit o olur. Bir 100 seneyi kaplaması lazım. Bakın da 68 senelik bir dönem var. Bu dönemde de bu mübarek zatın tecdidi yürüyecek demek. E bu neyle yürüyebilir? İlim ve ulema ile üreyebilir. Mubarek de buna yatırım yapmış yani. 60 senedir, 70 senedir okutuyor 15 yaşından beri. 16 yaşında Mahmut Efendi Hazretleri Of'taki köyünde icazet vermiş yani. İcazet almış, icazet vermiş. Askere gitmeden yani. 20 yaşlarında askere gitmeden talebeyi yetiştirmiş, medrese eğitimini, Osmanlı medrese eğitimini bir diktirmiş. Askere gitmeden bu acayip bir şey. Dolayısıyla ilme olan merahı, ilmi ihyası bunlar bariz. bu ve Rufa Hazretleri de diyor ki biz çok duyardık diyor. Ama diyor burada geldik gördük birkaç günde kaldılar ya önceden bir misafir de oldular. Evet. E, biraz bazı şeyleri istişareleri de oldu. Tanışmalar, görüşmeler oldu. Yani diyor sahabeden bazı misaller de vardı orada. Yani sahabede birçok müstehit var, alim var. Ama efendim, kimisi bir bardak dolduracak ilmi var. Kimisinin bir kova, kimisinin bir tanker diyelim. Kimisinin dünyayı dolduracak, okyanusu dolduracak. Mahmud Efendi Hazretleri diyor yani dünyayı dolduracak kadar bir e, i̇lim, marifet e, engin ufku olduğunu müşahede ettik diyor bu konuşmanın evvelinde. Biz diyor anladık ki hüstuzan ediyoruz ama diyor sade hüstuzan değil diyor. Vakı diyor yani gerçek. Bir de tetebbuat diyor. Yani birçok araştırmalarım çünkü o da Muhammed Avamı Hoca'nın talebesi. Muhammed Avamı Hoca da Hamid Bey'in yanında bir 10 gün 20 gün falan kalan biri. Bütün medreseleri falan gezip faaliyetleri gördüğü için onunla da istişare yapmış olabiliyor. Dolayısıyla diyor araştırmalarımız neticesinde biz karar verdik ki Muhammed Efendi Hazretleri'nin de tecdit vasıflarının mecmuhu toplan, toplan, toplanmış bulunuyor. Birleşmiş bulunuyor diyor. Bu konuşmada onu söylüyor. E bu konuşmanın da tabii internetlere atılımından sonra işte birkaç aylar da geçti. Dünyada böyle bir şey, e merak da uyandı. Özellikle dış alemde çok merak uyandı. Müster Hazretleri'ni tanımaya karşı, e onu yakından görmeye karşı. Bu yüzden bu tabii ömrede de büyük bir teveccüh oldu. Yani sadece Türklerden değil... Yani orada demin gösterdi Medine'de Ravza-i e camiye çıkıyoruz. İkindi namazında mesela. Saat solda olmuş. O arada Endonezyansı, Malezyansı, Mısırlısı, Pakistanlısı ağlayan eden yani her sınıf insan. İşte ben de tam onu soracaktım size. Ee, şimdi özellikle Haç mevsiminde e, dünya Müslümanlarının Kongresi fikir alışverişinde bulundukları dönemdir, zamandır falan gibi tanımlamalar, benzetmeler yapılır. Ve gerçekten de dünyanın dört bir köşesindeki Müslümanlar e, senenin belli bir mevsiminde bir araya gelirler. Elbette ki ibadet yaparlar ama hiç kuşkusuz sohbet ederler. Kendi memleketlerindeki e, sorunlarını, problemlerini açarlar, konuşurlar. Şimdi... E, bir süredir İslam dünyasında işte Tunus'tan başlayan, Mısır'la devam eden, Libya'yı içine alan, Suriye'de mesela bugün cuma namazı sonrasında çok ciddi olayların yaşandığı anlaşılıyor. 22 kişi kadar şehit olmuş. Yarın akşam saatinde o sayı 49 diye verildi. Allah, ha, hı, şimdi, olayların de, şimdi, olayların deneyim, hala kankı. devam ettiği söyleniyor. Bu İslam coğrafyasını içine alan bu sarsıntı, bu isyan e, ve tepkiler ve öfkeler. E, orada konuşuldu mu? Sohbet konusu yapılabildi mi? Eee Dünya Müslümanlarının en azından sizin Umre'de bulunduğunuz esnada orada olanların bu olaylara ilişkin bir e, yaklaşımını dinleme fırsatınız oldu mu? Yani çok karışık ifadeler var. Yani Yemen'den Yemenli bilenler vardı. Ubeydullah Hazretleri mesela Yemenlidir. Ona Yemen hakkında soruyoruz. Efendi Hazretleri ziyarete geldi. Muhammed Ali Sabuni geldi. Onlar gelmekke Mekke'de ayrı, Medine'de ayrı çok alimler geldiler. Tabii üstadımız Hazretleriyle çok uzun oturup masalarda vakti yok muharelen ama Sonradan biz misafir ediyoruz önceden sonradan bir konuşmalar oluyordu. E, bir şeye varamadım yani müşterek bir şeye varamadım. Mesela şimdi e, Suriye'de Nusayri bir rejim var. Evet. E, %60-80'e eli i Evet. E, el-i sünnet çok sıkıntı çekti ham olaylarında çok şehit verdi falan. Şimdi biz bu Nusayri rejimini el-i sünnet olarak tasvip etmiyoruz. E, fakat e, yani şunu demek istiyorum. Her tarla aynı şeyle sürülmüyor burada. Yani bütün şeyleri teşmil edemeyiz yani. Bütün ülkelerde aynı karara veremiyoruz. Her ülkeyi kendi başına ele almamız lazım. Suriye'yi ele aldığımız zaman burada yani biz Musayri rejimi istenmiyor. Ehl-i Sünnet inşallah bir rahat nefes alır diyoruz. Diyoruz ama şimdi burada onların endişesi şu. Yani oradaki Muhammed Avami hocalar da Halep asıllı. E fakat oradaki Suriye uleması diyorlar ki yani şimdi bunun arkasında ne var? Yani eğer Amerika bunu e, Yahudi bunu kışkırtıyorsa, BOP projesi, Büyük Ortadoğu projesi, Eksenli bir şey varsa e biliyorsunuz bunu sayılayım bu diyoruz ama bu da baz. Yani Arap milliyetçisi rejiminden geliyor. Şimdi bu Arap milliyetçiliği de ne yapmıyor? Bunların işine gelmiyor. Mesela Türkiye'de de Türk milliyetçiliği ne yapılmak isteniyor şimdi? E artık rafa kalktığında moda oldu. Yok, yok yıkılmak isteniyor bir de. Ha Türk milliyetçiliği tamam. Yani ben İslami açıdan konuşmuyorum. Nasıl burada Türk milliyetçiliğinden bir rahatsızlık var mı? Orada da Arap milliyetçiliği. E, Irak'ta sattama ne yapıldı bazı rejimi. Yani Arap milliyetçiliği. Meselesi var. Şimdi burada bir de şu var. Yani burada Sünni Şii bakmıyor Yahudi. Amerika. Niye bakıyor? İşime gelene bak. İşine gelene bakıyor. Yani Irak'ta Şia ile anlaştı. Sünni'yi devirdi. E şimdi burada eğer ki bu rejim e, Bağızcı yani Arap milliyetçiliği varsa ki var Nusayri rejiminde var bu. E, bunu yıkmak istiyorsa bu sefer e, sokağa Sünni insanları da çıkartabiliyor. Yani hadis-i şerifte buyuruyor ya... ...kim niye öldüğünü de bilmeyecek. ...öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek... ...öldürülen niye öldürüldüğünü bilmeyecek. Böyle bir zamana da gelindi. Şimdi burada... ...biz istiyoruz ya... Eli sünnet rahat etsin Suriye'de mesela. Fakat mevzu ne? Bahreyn'de tam tersi. 20 yüzde yirmi sünni iktidar... E, şii, ...şii bu sefer İran orayı destekliyor... Şey ...fakat hepsinin arkasında ne var yani? Mikser gibi böyle bir kazan kaynıyor. E şimdi Mısır yani rahat etti. Niye rahat etti? Mısır o gitti... Hiç lazım bir adam değil. Hiç de iyi bir adam. İyi ki gitti. İyi ki gitti ama gelende ne oldu yani? Bir ehl Sünnet'in faydasına, İslamı Müslümanların yararına bir şey mi bekleniyor? Yok. Yemen aynı. Yani bu Abdullah Salim'ine bu efendim gitsin. E gitsin de yani şimdi burada gönderildikten sonra getirilmek istenen ne? İşte her yerde bir anlaşılan şu ki kimse memnun değil. Mesela Suriyeli ya bu gitsin de kim gelirse gelsin demiyor. Alimler demiyor. Daha kötü olabilir arkası diyor ihtiyatlı Abi, ihtiyatlı konuşmak zorunda çünkü gaye ne? Yani yerine gelene ne yaptırılmak isteniyor? Kim getirilmek isteniyor? Bunlar bilinmediği için kimse körük körüne alimler körük körüne ne olursa olsun da bu adam gitsin demiyorlar. Ben bunu gözlemledim yani. Evet bu e, aslında belki can alıcı test Can alıcı belki de kimse bu şeyi yapmamıştır. Çünkü ben bunu başka bir yönden yapıyorum. Yani normal insanlar baktığı zaman ya bunlar 40 senedir kalmış, 30 senedir kalmış. Mesela şimdi katıafı meselesi. Gitsin defolsun Allah. Müstahakkını versin biz de beddua diyoruz yani. Hiç lazım bir adam değil. Ama bakın şimdi duyuyoruz biz de haberlerden uzak kaldık. Ya diyorum kattafı gitti mi diyorum geldim diyor Allah gitmedi. Mesele kattafının gitmesi değil orada da. Bak şimdi. Yani bu zalimin e, gidilip de mazlumun rahat ettirilmesi değil mesele. Başka, mesele o zalimlere boyun eğdirilip başka zalimlerin. Başka zalimler ve kendi projelerine hizmet edecek zalimler. Yani ılımlı İslam. Ilımlı İslam denilen işte Yahudi Hristiyanlar ehli kitabın cennete gideceği görüşünü kabul eden, efendim, İslam'ın e, cihat hükmünü tamamen e, rafa kaldıran, e, Kıl Beşik kurtarbaşı kabilinden böyle bir rahatlatıcı bir şey işlenmek istiyor. Türkiye'de de bu işlenmek isteniyor. Bakın Üstadımız Hacı Mahmudin Hazretleri orada, Medine'de bütün alimleri, Hoca Efendi'leri topladı, kendi talebelerini bilhassa topladığında bir konuşma yaptırdı bize. E, burada Üstadımız Hazretleri'nin vurgulatmak istediği konu neydi? Büyük bir afat olarak gördü diyalog. Yani dinler arası diyalog. Orada, Şöyle yapalım, e, son bir dakikamız e, reklama giriyor. Konu bölünmesin. E, orada yapmış olduğunuz konuşmadan e, söz ettiniz. E, Mahmut Hoca Efendi'nin talebi üzerine yapılmış e, bir talebi konuşma. Talebi üzerine, tabii emri üzerine. Onun e, konusu, konu başlığını verdiği ve tabi. şu konuda konuş diye yani bu istediği bir konu yolda, başlığı. Evet, evet, o evet. zaman onu e, reklam arasından sonra konuşalım. İnsi camı bütünlüğü bozulmasın. E, değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Çok kısa bir aramız var. onlardan. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz e, sürüyor. Evet, e, iki hafta devam edin. Umre'yi e, konuşuyoruz. Anlatmak gerekirmez ya. Öyle Çok gözüküyor. Devamlı bizde olaysız olmaz yani. Bizim her mesele de bir şey... Öyle anlaşılıyor e, baksanıza. Efendim içinde izdiham olunca, kalabalık olunca kaçınılmaz olarak şeyler olur ama... Bir de kasıtlı hareketler olunca da... Ama hayır yani kalabalıktan ve izahımdan kaynaklanan bir problem yok. Tam tersi kalabalığın var oluşundan duyulan, rahatsızlıktan kaynaklanan bir problem. kalabalığın gösterilmemesi. Evet. Kalabalığın öyle bir, gösterilmemesi. Öyle bir Yani bu e, Mahmut Efendi Hazretleri'nin, cemaatinin, tabi dünya çapındaki hizmetlerinin... E, yani burada mesele şu değil. Bizim de derdimiz cemaatimiz kalabalıktı, Mahmut Efendi'nin bağlıları bunu göstermek meselesi değil. Burada mesele hak ve batıl mücadelesi. Şimdi burada bazıları konuşamıyorum, için isimlerini vermeyeyim. Öyle cemaatler var. Cemaat isimlerini vermiyorum. Önemli cemaatler. Türkiye'deki çok önemli cemaatler. Bunların hepsi bize teşekkür ve tebriklerini arz ediyor. Bazı önemli şahsiyetler de var. Program yapan Hoca Efendi'ler. Diyorlar ki biz bu diyalog gibi konularda açıktan konuşamıyoruz. O kadar rahatsız oluyoruz. Hatta bazıları ki sabah da ağlıyoruz diyor. E ama işte açıktan bazı şeyleri konuşamıyoruz. Allah aşkına razı olsun. Şimdi bu da farz-ı oluyor. Yani birisi yapacak bu işi. Bu doğruyu söyleyecek. Yani sen şimdi bir dizi orada olmuş da onun üzerine Mahmut Efendi Hazretleri bunu yapıyorduk. E bir kanalda bir dizi. Kanalın şeyine girirse... Efendim, Bizim Türk kanallarından Türk birisi. Türk kanallarından. Hatta efendim internette bakayım... E... Hristiyan, artık ne adıyla geçtiyse Facebook'ta bulmuşlar onu. Onu bir soralım arkadaşlara. Hangi yerde çıkıyor internette? Bu sesli oradan seyredebilirler yani. Efendim, bir çocuk, bir e, imansız bir ölmüş. Ona acıyorlar. Yani ben seyrettiğim kadarı o. E, kadın da başı kapalı. Hani böyle İslami kanallarda böyle başı kapalı kadınlardan diziler var ya. Evet. O dizilerden birinde. Bu Mahmud Efendi Hazretleri'ne aktarıldı yani. Mesele buradan çıktı. Şimdi... dizde ne oldu? Ben onu çok iyi anlayamadım. Anlatıyorum. Evet. Çocuk küçük. Evet. Ölene üzülmüş. Artık ben başını seyretmediğim için komşusu muydu nesiydi bilmiyorum. Evet. Diyor ki o ölen de yani ölenin bir, birisi de orada üzülmüş falan. O da diyor işte e, kadın, başörtülü kadın diyor ki toprağı bol olsun diyor. Falan. O arada çocuk diyor ki Melek Anne diyor. E, biz diyor Müslüman olmayanlarla, İslam dışı dinlerin mensuplarıyla cennette buluşabilecek miyiz diyor. Yani bakın mesajlar o kadar inceliğe inmiş ki artık başörtülük adına çocuk kullanılıyor. Yani. Hayır inceliği bayağı kas, kalın bir mesaj. Yok kalın bir mesaj ama nerelere kadar inmiş yani. Kalkıp bu açık oturumda bir görüş olarak değil. Yani bakın efendim bir açık oturum yaparsın, görüşler tartışılacak bir masa kurarsın. Herkes delilini ortaya koyar, isteyen istediğine inansın. İnsanların mürtet olma hakkı da var. Yani mürtet olmak istiyorsan olabilirsin yani. Beni kadar etmez. Ama ve lakin yani bir duygusal anda bir ölünün arkasındaki ağlanan bir durumda veya üzüntülü bir yerde bir küçücük çocuğun sorusuna cevap verirken buraya sıkıştırıldığı zaman yani çizgi filme sıkıştırılması gibi böyle bir dizilere hassas dizilere sıkıştırılması gibi buna ne gerek duyuluyor yani? E bu yapıldığı zaman büyük bir hinlik var ve kalleşlik var. Bu zaman biz dinimizi nasıl koruyacağız? Sorun burda. Çocuğun ne söylediğini Ço de aktaralım tam olarak. Ben de bilmiyorum. Çocuğum Şu anda sizden dinliyorum. Diyor. Ben duydum bunu. Evet. Ee, i̇nternete giriyorsun çıkıyor. Melek anne diyor, İslam dışı Müslüman olmayanlarla diyor, cennette buluşabilecek mi? Evet. O kadının da verdiği cevapta, işte evladım oğlum neyse artık Allah kimsenin iyiliğini zayi etmez diyor. Ha cennete girecek de kabak gibi demiyor. İşte, kabak gibi değil dediğim o. Cennette tabi buluşacağız demiyor ama evet evladım Allah kimsenin iyiliğini zayi etmez. Şimdi böyle mesajlar verilerek Şimdi bu, sinsilik var e, yani ifadenin, sinsi, sinsi. E, İslami açıdan değerlendirmesini yapar mısınız? Allah kimsenin iyiliğini zayi etmez e, sözü yanlış mıdır doğru mudur? Yanlıştır. Çünkü Allah Teala buyurdu yani ki iyilikleri zayi eder gibi bir efendim, muhalifinden batrak, bir anlam çıkar. Biz iyi amel ecrini zayi etmeyiz. Kehf suresi ayetlerdir. Müminler hakkındadır. Kafirler hakkında gahet Furkan suresi olarak. Ve kadimna ila ma min amelin ne kadar iyilik yaptılarsa diyor. Bütün iyiliklerine yöneldik feca'alnahu Bütün iyiliklerini darmadan ettik diyor. Bu usta çok ayet var. Nur sure içinde var. Efendim keferu bi rabbihim a'malum. İmansızların kâfirlerin iyi amelleri malum derken iyi amelleri zaten kötü amelini anlatacak. İyi ameli derken diyor ki misafiri ağırlaması tefsil bütün tefsirleri açın amellerinin tefsirinde diyor ki misafiri ağırlaması yetim bakması vesaire. Keramaddin işte dedi bir kasırgalı günde rüzgara çıkarttığın küle benzer. Layekdirun Yaptılar bir iyilik ama hiçbirinden hayır göremezler diyor. Şimdi zaten değerli büyük bir sapıklık yani büyük bir zarar. Şimdi burada şu var: Cehennemde ben söylüyorum, cehennemde tabii sınıflar var. Zalim kafirle mazlum kafir aynı yerde yanmayacak. Yetim doyuranlan efendim yetimi malını yiyen kafir aynı yerde yanmayacak. Cehennemde derekeler var. Ama iyiliğini zayetmezin manası cennete sokacak demek değil. Yani cennetle mükafatlandırma diye bir şey yok. O noktada onun iyiliği onu cennete sokmayacak. Tabi dizde de böyle bir ifade yok. Yani bir cennet vaadi cennette buluşabiliriz filan gibi bir şey söylemiyor Ana kadın işte değil mi? Ama soruya cevaba bak. İma, İma var. İma var. Yani şimdi orada cennette buluşabilir miyiz? Yani orada diyor ki yani bir evet gibi bir şey de var orada ben şimdi tam cümleler epey kaç gün oldu dinlediğim ben. internette açtılar arkadaşlar. Yani bu gibi sinsi mesajlar zaten bu sinsi mesajlar hücum yok canım. Zaten bazı hocalar bunu açıktan efendim kitaplarda yazarak fetvaya dökmüşler bunların cennete gireceğini, efendim cennete bunlara buluşulacağını, bu gibi meseleler. E adama sen de mesela internette yine yazsınlar, bulsunlar Ali Eren Hoca'nın efendim bilgisi dahilinde bu. Ne yazıyor? Rus Emine ve Müslüman falanlar diye yazılıyor. Rus Emine ve Müslüman falanlar. Bunu yazıyorsun, gir orada bak mevzuya bak. Kadın Müslüman olmuş da kadına diyor ki, bir cemaat mesubu yani kadına diyor ki niye müslüman oldun ki diyor ''Kalsaydın isteyen diyor yani zaten cennete gidecektin diyor ya. Bunun ispatı tespiti var ya telefonu adresi var. Hatta 2 3 sene sonra diyor Ali bana yüklendiler diyor. Rusya'daki bir adam sarı çizmeli Mehmet A kimmiş değilmiş Yahudi dedim diyor ben 15 gün içinde cevap veren versin diye not düşmüştüm çünkü adam yanımdaydı diyor. Konunun kahramanı. Adam gitti 2 sene geçti diyor. Tekrar adamı Allah bana buldur telefonunu buldum. O kadını bu şahitliği bulabilir miyiz? 400 kilometre uzağa taşındılar ama Yine ben gider bulurum, kim bunlar adına gelmek istiyorsa bu işi tespite gelsinler bana diyor. Cevap döndüm, dedim ki diyor beni sıkıştırıyordunuz, buldum şu numaraya gidin, o sizi götürecek. Bu kiminin başına gelmiş meselesinde, yok lüzum yok dediler diyor. Hani, çünkü iki üç sene geçince belki boşa düştü mesele diye bir yüklendiler diyor. E şimdi dolayısıyla yani artık niye Müslüman oldun ki? Veya Hristiyan kal, delilecek durumda. Ben bizzat bir hastane müdürü vardı, böyle bir diyalogçu cemaatına girmiş. Bana bizzat dedi ya. Teyzemin kızının nişanındaydı. Erkekler bir arada oturuyorduk bir yerde. O da oraya gelmiş bir tarafın yani. Erkek tarafının bir şeysi herhalde. Yahu dedi, la ilahe illallah dedi Muhammedur Resulullah. Peygamberimiz dedi, o kadar acıyor ki millete dedi. Kendi hakkından feragat etti dedi. Muhammedur Resulullah'dan feragat etti dedi ya. Sade la ilahe illallah deyin bari kurtulunca yete girin dedi diyor. Ya böyle bir din yok, böyle bir ayet yok, böyle bir yok. Ama bu... Artık dibe kadar inmiş. Yani bu altyapılar olmasa o diziden o manayı ben de çıkaramazdım. O dizideki sözden o manayı bu öbür bilgilerim olmasa çıkaramam. Ama burada ben altyapıyı bildiğim için, hocalarının zaten yaptığı, verdiği fetvaları bildiğim için, bu sözün ne manaya geldiğini çok anlıyorum. Bu niyet okuma değil. Bu açık beyanların mahsulü. Kötü semeresi. Dolayısıyla bu tehlike, Üstadımız Hazretleri aynı İmam Rabbani Hazretleri'nin döneminde, 400 sene evvel Ekber Şah bu dinler arası, dinleri birleştirme karma din çıkartmak isterim. Mektubatta hep geçerse kötü alimler. Kötü alimler dediği öyle hani e, nuska yazan işte hasta okuyup para alanları kastetmiyor. Oradaki kötü alimlerden kastı Ekber Şah'a yalakalık yapmak için bu dinler karmasına onay veren alimler. Bu tam düzene giriyordu bu. Budizm, Budizm hepsini kattılar birbirine. Tam bir din çıkaracak i̇mam Rabbah 2 sene hapis yattı. Bu mücadeleyi vermezse Hindistan, Pakistan, bütün o bölge, Afganistan o, o bölgedir. Türkiye'de kadar uzanıyor bunun ucu. Bugün Türkiye'deki bütün ta tasavvuf ekolleri hepsi müceddiyeden gelir. ekseliyetle. Yani İmam-ı Rabbani'den gelir. Halidik Oğlu da i̇mam Rabbani'den gelir. Dolayısıyla o bereket olmasa, o gün o direniş olmasa, o irtidat hareketine karşı o direnişi göstermeseydi bu büyük müceddit, bugün Müslüman olamayabilirdik. Yani bir milyara yakın Müslüman'a alakadır eden bir konu bu. Zaten en fazla Müslüman o bölgede var yani dünyada. E dolayısıyla şimdi de 400 sene geçmiş... ...Efendi Hazretleri, Mahmud Emen döneminde... ...aynı şey hortlatılmaya çalışıyor. Bak 300 senedir bunu duymadık. Ama bu 100 sene evvel başladı. Yani bu ekol, Abduh'la başladı. Abduh bunu Af yazdı. Evet, Afgani, Abduh. Abduh. bunu kendi tefsirinde yazdı. Yahud-i Hristiyan cennete girecek, el Kitap cennete girecek. iki iman şartıyla. Bunu tefsirinde yazdı. Ve mesela Hayrettin Karaman da... ...o Polemik değil, Diyalog kitabı var o kitaptaki hükmünü verirken Abduha atıfta bulunuyor. Abdu'nun masonluğu... Hem de en üst derece mason olduğu tescilli belgeli. Kitaplarda geç, Arapçadan çıkan kitaplar varmış. Ve Abdu Afgani hocasıdır. Hocasına bir mektup yazıyor. Mektubun mek, değil bir kitap gönder. Kitabın kenarında el yazısı var. Bunlar hep belgeli. El yazısını tanıyorlar. El yazısında diyor ki biz senin dost doğru yolun üzere devam ediyoruz. Dinin kafasını dinin kılıcıyla keseceğiz. Sen bizi görsen diyor şimdi ruku, sevde huşu dünyaya soğukluk tam ibadet halindeyiz. Çünkü neden? Burada dinin kafasını keserken şimdi mesela diyor ki, ab bu hoca villada oturuyor, bunu dinememekler. Bu iyi arabaya biniyor, bu yağlı yemek yiyor, bu bilmem ne. Bak bak nereden türedi? Ne olacak? Öyle bir hoca modeli çıkartmaları lazım ki. Sabah kadar ağlıyor, yemiyor, içmiyor, evlenmiyor, insanlarla ilgilenmiyor. Böyle huzur ıcer oturmuş, dünyaya soğuk adam diyor ki, e, bu hoca bu Allah adamı ya? Bu zaten para versen yardım etsen de... ...çok hizmete gider. Niye? Çocuğu yok ki miras bıraksın. Mal yok, mülk yok. Böyle hocalar, böyle hareketler... ...böyle adamlar çıkartmaları lazım ki... ...millet buna çok meraklı. Zenginler buna çok meraklı. Aa mübarek hiç evlenmemiş. Ka ev, halbuki evlenmemek büyük bir tat. Ama bizim millet mi? evriya zannediyor yani. Halbuki evlenmemenin tehlikesini yazdık kitapta. Bu gibi haller... ...ortaya konuluyor. Abdü'nün sözüne bak. Dinin kafasını... ...dinin kılıcıyla keseceğiz. Şimdi... Dinler arası ya o Yahudistiyen girecek. Bunu meclis karar alsa tutturabilir mi? Siyasi parti tücüğüne koysa tutturabilir mi? Zaten layıklık Kim? var. Onlar koyamazlar. Hayır. Koysa da tutturamaz. Neyle tutabilir bu gibi işler? Ancak hocaların fetvasıyla. Dinin kafasını dinin kılıcıyla keseceksin. Ama keserken Lavrentin yaptığı gibi. Sabah işra bile bekliyordum. Canım çıkıyordu diyor beklerken. Ama diyor ne yapayım diyor. Lavrens'in evvel de biri var başka bir ajanik ve habili kurduran. Bütün bu hareketlere baktığınız zaman 200 senedir ajanların girdiği hareketlere baktığınız zaman hep böyle İslamiyet'i yönlendirmek istedikleri için başına koydukları adamlar zahid. Dünyaya karşı soğuk. Bu dünya, e, Paulus e, Hristiyanlığı bozarken Bules ne yaptı yani? Efendim ne kadar yememek, içmemek, riyazat şudur budur. Bir de kendini astı. Sonunda ben dedi İsa'ya kavuşacağım, emir var. Üç kişiye ayrı ayrı tebliğ yaptı. İşte Hristiyanlık üçü oradan bölündü Yani bu işler ince meselelerdir. Bu işi tutturmak için hoca bulmak lazım. Hem de kuvvetli hocalar bulmak lazım. Bu hocalara da sen bu fetvayı verdirdiğin zaman şimdi bu tohumlar atılıyor. İşte Muhammed Efendi Hazretlerinin işte bu gayretleri olmasa şimdi bunu konuşalım, bunu anlatalım. Ayetler okudu, hadisler okudu bu hususta. Şeytanın dostlarıyla savaşın, ayet kelimelerini neler neler neler. Allah yolunda cihad edin, kimseden korkmayın. Hakkı söyle acı da olsa bunlar hep Arapçalarına vakit yetmiyor şimdi söyleyemiyorum. Hep ayet hadis okuyor mübarek. Mahmut Efendi Hazretleri mücahit bir insandır. Bu sebeple mi size Hani böyle Sadece, yani sadece tasavvuf, yani sadece böyle şehlik, yüz bin müridim var, milyonca müridim var, herkes elini ömsün. Haşa! Mahmut Efendi Allah adamıdır. Yani neyine mal olursa olsun Allah için mücadele etmiştir, hiç taviz vermemiştir. Bakın her grupta bir taviz görürsünüz. Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaatinde, yani şahsının bereketiyle bir taviz görülmez. Ama şimdi burayı da bir ılımlatma. Burayı da bir efendim yumuşatmaya çalışacak operasyonlar başladı, başladı. Yani bu da görüyoruz hareketler. Ama Üstadımız Hazretleri'nin bereketiyle inşallah bu akim kalacak inşallah. Bu diyalogçuluk faaliyeti, bunun peşi misyonerliğe basamak. Bunun peşi vatanın bölünmesi. Federasyon ve Devam Büyük edeceğiz. Ortadoğu Projesi'nin getirdiği nokta. vereceğiz. Ya bunlar ee, birbirine bağlı şeyler. Yani. Aralar çok ama süreleri kısa. Değerli izleyiciler, Cüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdüreceğiz aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Hoca ile sohbetimizi e, sürdürüyoruz. E, umre ziyareti esnasında Mahmut Hoca Efendi'nin talebi üzerine yapmış olduğunuz bir konuşma ya var. Mahmut Efendi Hazretleri hakkında şimdi şöyle demeye başladılar. İşte o, hatta bir kere beni yine ben ağzıma alışmış bir kanaldan aradılar, radyo kanalımdan da birkaç ay evvel. Yahu dedi işte Mahmut Efendi Hazretleri'nin üslubu bu değildi. Siz bu üslubu değiştirdiniz falan. Dedim neydi? Çocuk da baktım telefondan anlaşıyor yani. 25-30 yoktur. Ee, siz yani dedim, aşina olması mümkün değil. Mümkün değil yani. Mahmut Efendi Hazretleri'nin sohbetlerini bizim kadar bilmesi. Dedim siz ne biliyordunuz yani ne zaman dinlediniz ne yaptınız? E i̇şte bize öyle söylendi. Ne söylendi? İşte Mahmut Efendi Hazretleri isim vermezdi, adres vermezdi. Kimseyle uğraşmazdı gibi şudur. Bakın dedim. Biz Mahmut Efendi Hazretleri'nin kürsüsün dibinde büyüdük. Efendim bu hususta bizden daha bilgili olamazsınız. Biz çok iyi biliyoruz. Efendim şimdi e, bir ateş çıktı diye mesela birisi çıktı. O zaman e, işte ehli kitap cennete girecek iman şartları ikiye indirildi. Bunu e, bizzat isim vererek reddiye yaptın. Ve birçok meselelerde müdahale ettin. Tabi kendi kürsü o zaman mübarek tabii kaset zaten şimdi o kadar şey yapmıyor. Teyplere kasetlere ses aldırmıyordu ama kendi cemaatine seslenirken bu hususlarda çok titizliği vardı eskiden beri. Yani değişen bir şey yok. Yani Mahmut Efendi Hazretleri'nde hiç değişen bir şey yok. Yani onun şeyi yani, özellikle e, dine taarruz eden. Belki çizgi değişmiyor ama tabii ki sizin üslubunuzun hocam Efendi'nin üslubuyla birebir örtüşmesi belki çok ya kolay Mümkün değil ama Efendinin Efendinin üzerinde, var Efendi Hazretleri'nin üslubu daha ağırdır. Daha ağırdır derken hiç tabisizdir yani. Hiç tabisizdir yani fıkıhta da mütasip hanefidir zaten yani o işler de hiç tavizsizdir yani. Hani biz bazı zaruretler, haruretler işte taklit, maklit, dört mezhep içinde kalmak şartıyla falan şey onları da yapmaz. Ama itikadi noktaya geldiği zaman zaten artık orada e, itikadi noktada kimsenin zaten payı yok da biz bunu ondan öğrendik yani bütün bu meseleleri. Açılımımız ondan yani. Biz şimdi dışarıdan hiç kimseden bir şey dinleyip duymamışız ki. E tamam onun desturuyla okumuşuz, etmişiz. Buyurduğu şekilde yürümüşüz. Ama söz onun sözü. Hep bunlar afat diyor mesela bak bu meselede, diyalogta afat diyor. Buna gayret edelim. Bu meseleye gayret edelim. Yine isim vermeyelim. Bir gazetenin sahibini aradı. Benim yandan aradı. E telefonda bize adama söylüyor. Bak bu süre dikkat et. Şöyle şöyle adamları yazdırma. Bunlar yanlış. Yani mübarek her zaman için müdahildir yani. Dolayısıyla öyle haşa onda bir pasiflik veyahut da bu işlere karışmaz, şu bu. Diğer tasavvuf ehlinden, tarikat ehlinden farkı burada. Yani tabii başka çok farkı var ama bu bariz farkıdır. Bir de esas mesele müceddit. Nasıl oluyor müceddit? E şimdi bir hurafeler çöküyor, bidatlar reform. Bidat reform demek. Yenilikler giriyor, din, din özünden, mecrasından çıkartılıyor. O noktada müceddit devreye giriyor, yeniden dini aslı saadetteki tazeliğiyle ibraz ediyor. Onun için tam i̇mam Rabbani yani Ahmet Namık Cami Hazretleri'nin sözü de acep. 400 de bir. Şimdi o güçlü müceddik ya. Her yüzde var. E şimdi tam 400 sene geçmiş aynı bu dinleri birleştirme aynı dinler arası diyalog ekolü böyle efendim hepsi zaten cennete gelecek. Hatta kafir dememek. Geçen bir arkadaş diyor yani bir papaz ölmüş de o papazla ilgili konuşuyorlarmış Rusya'da bir yerde. Arkadaş dedi ki kafir nasıl dersin dedi diyor ya. Ya bu papaz değil mi dedim, diyor. kilisenin papazı değil, kafir değil mi dedim. Cık. Kafir denmez dedi diyor, adam Allah'a inanıyor, ahirete. Yani bunu din adına konuşan adam bu cevabı veriyor, sokak adamı değil. Zaten sokaktaki bırak şu gavuru der yani, bizim sokak adamı doğru zaten. Bunlar çok okumuş ya, mürekkep yalıya yalıya yoldan çıkmış. Göya. E bir yerlerde irtibatları var. E demin dediğim gibi e çok temiz, müttakiyi, böyle kadından uzak, paradan uzak böyle efendim sedirde de yatarak falan bu görünümle de milleti celbedip ondan sonra efendim ne dersen adam kabul edecek duruma getirilip 20 sene proje 20 senelik ileride meyve verecek esas meyveler 20 sene sonra şimdi ehli kitap cennete girecek diyen çok az adam var gibi görünüyor ya 20 sene sonra biz bu lafı diyemeyecek hale geleceğiz yaşarsak dediğimiz zaman nasıl derçin böyle diyecekler yani şimdi bile başladı şimdi bile başladı düşünün 20 sene sonra. Göz göre göre geliyor yani. Ama bunun ötesi misyonerlik faaliyetlerinin hızlanması ve Hristiyan adedinin çoğaltılması. Ondan sonra azınlıkların talepleri doğrusu zaten ruhban okulu muhban okulu devrede onlar papaz ham yetiştirme şeyleri başlaması. Onlar da başlayacak hemen hemen. Başladı. Ondan sonraki mesele de bölünmesi. Federasyon mederasyon dedikleri, telaffuz ettikleri. E bölünmekten sonraki proje. Zaten bölünmek kim istiyor bölünmeyi? Bölünmeyi isteyen direkt Siyonizm'dir. Şu Türkiye'nin bölünmesine direkt Çünkü işte Nilden Fırat'a projesi, Fırat'a kadar, işte bizim doğumuzdan da, Güneydoğumuzdan 10-15 vilayet kadar da kendi projeleri içerisinde var. Bunu da gizlemiyorlar ya. Haritalarını yapıyorlar. Adamlar alenen asmışlar ya. bunu Yani bunu biz mi uyduruyoruz, rüya mı gördük ya? Ama bu işin olması için ne lazım? Din ayağı lazım. Dinin kafasını dinin kılıcıyla keseceksin. Onun için bir ayeti tahrif edip, oradan fıkıh çıkarıp, oradan fetvalar verip, Milleti böyle saptırmak. Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri'nin bu tecdit hareketi ben düşünüyorum ki bu Medine İmnevere'deki bu buyurmaları, bu, bu işe çok önem vermesi alakadar olması bir efendim, milattır. İnşallah bu Kemal Zeval işaretidir. Bunlar ne kadar yükseldilerse tersine dönecekler. Dönmeye başladılar inşallah. Halk uyanacak, millet uyanacak. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Biz Yahudi Hristiyan'ın şahsına düşman değiliz. Biz de diyoruz ki kul hakkıdır, kafirin hakkı daha... Ağırdır. Öyle demiyor muyuz? Kaç kere burada konuşma yaptın? Evet. Kadın Yahudi kadın yolda yürüyemiyor geçemiyor. Tut kolundan geçir. Sevaptır. Sen yine sevap alırsın. Ehli olana da diyor olmayana da iyilikten sevap alırsın. Çünkü yolda kalmış. Ezilecek. yani Hayvana yaptığından sevap alıyorsun ya. Değil insana. Biz burada efendim ırklar hakkında konuşmuyoruz. Onların hakkı daha önemli diyoruz. Komşuluk hakkına riayet diyoruz. Mesela bak bugün burada soru vardı. şimdi Vakit olmayacak herhalde. Yahudinin Yok, yanında, vakit kalır, Yahudinin yanında çalışabilir miyim? göre çalışabilirsin diyeceğiz. Fıkıhta cevabı bu. Yani işi gayrimeşru değilse çalışabilir. Hakkına rahat edecek. Herkes birbirini... Bunlar ayrı bir şey. Tamam, Ama cennete gitme gibi, bir de kız alıp verme gibi yani İslam'ın ahkamını değiştirme. Bizim karşı çıktığımız nokta burası. Yoksa çok görüştüm. Bana ne görüş? Başka bir şey soracağım. Şimdi... E fark etmişsinizdir tahmin ediyorum. Çünkü son birkaç gündür de, pazartesi döndünüz değil mi? Evet. Birkaç gündür de yine gazete ve televizyonlarda e, yer aldı. Bir senfonik mevlüt uygulaması var. Hiç e, haberlerde rastladınız haberlerde mı? Haberlerde rastladım. Dinleme fırsatınız bu, oldu mu? Bulamadım. Haberlerde bir böyle bir şey hazırlığı var diye evet. rastladım. Ne diyorsunuz? Ee, yani senfonik şimdi mevlüt tam da dinleyemedim olur. ama herhalde o bükü enstrümanlar, şeyler. Evet. Yani bu biraz bana... Yani bir senfonu orkestrası eşliğinde koronun o orkestraya ve yeniden düzenlenmiş müziğe uygun bir biçimde o kasidenin yeniden e şimdi seslendirilmesi. Zaten bu ne yapılacak? Bu şimdi bunun arkasından zikirlere başlayacaklar. Bu bir başlangıçtır. Bunun arkasından işte la ilahe illallah, zaten biraz başladılar. Böyle bazı toplantılarda rastladım onu da. Bu şekil müziklerle. Hani bizim bir de ilahi müzikleri var. Evet. E, bütün İslami radyolarda falan. Onlar değil. Bu tamamen Avrupa'yı müziğe yaklaştırılmış bir şekilde var. Yani sana, çok sesli mi? müzik. Tabii sen fonik mü? Çok müydün? sesli ama şimdi bir de makam meselesi var. Makam da Osmanlı'dan gelen makam Hayır, değil. Hayır. Tabii ki. Osmanlı'dan gelen makam. Ayin gibi, kilise müziğini andırır gibi böyle bir şöyle yapmış yani. Biraz ortaya çekiyor şimdi. Hani birden geçiremiyor bu tarafa. Şimdi biraz ortaya çekiyor. Bu yavaş yavaş işte la la illallah, Allah'ıma salleler falan bütün Osmanlı'dan gelen e, İslami diyelim onlara makamlardan da çıkartılıp böyle bir karma yapılmak isteniyor. Şimdi zaten o arada aynısını Mevlüt yapacak. Peşinden de İncil'den bir bahir okuyacak. Oradan Tevrat'tan. Bu karma da var piyasada şimdi. Bu da yapılacak. Hatay'da bir e, ama tabii o çok böyle e, bu tarım uygun değil Aynı ama da bunu çağrıştırır bir e, yani Hatay'da yaşayan e, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Musevilerden oluşan bir müzik topluluğu var. O müzik topluluğu e, hem dini müzik yapıyor hem ee, ...işte popüler müzik, i̇şte bunlar Müslümanlar, Hristiyanlar o... ve Musevi e, müziğini hep birlikte icra ediyor. Bunlar hep işte benzemek efendim ve işi birbirine yaklaştırmak ve karma yapmanın şeyleridir. Yani her yönden başlanıyor. Şimdi bir iş tutması için çok ayağı olması lazım. Yani bu, biz anlamıyoruz bunu. Bunun ne kadar ayağı var anlamıyoruz. Bunun çizgi filminden, dizisinden, efendim her şey hazırlanmış bunun. Bak müziğinden, müziğin makamından... Yarın bugün yani daha neler olacağı belli değil. Belki bir zaman sonra efendim e, ibadethane zaten o da yapıldı şimdi. Hastanelere bazı yerlerde gidiyorum. Mescit yazmıyor. İbadethane yazıyor. Alışveriş merkezlerinde de bu yöntem tercih Ay, ediliyor. Hayır yazıyor. Orada bir secade koymuş. Burada bir mum yakmış. Burada bir İncil, burada bir Tevrat böyle şeyler ama bu Almanya'da vardı. Ay bunu zannediyorum. Hani biz Almanya'da <gülüyor> havaalanlarında namazı kaçırmayalım Türkiye'de diye. Türkiye'de ilk defa İhsan Doramacı Bilkent e, Üniversitesi'nde bir cami yaptı. O caminin içerisinde işte bir Şapel Hıristiyanlar için e, Museviler i̇şte bu, için de bir diyalog ayrı diyalog Aynı çatı altında yalnız. Mesela bakın İlk uygulama o benim bilebildiğim kadarıyla bile. Geçenlerde gittim bir yere Büyük bir hastane Böyle bir şeyle karşılaştım Şimdi İbadethane ve İbadethane onun içerisinde yapıyorum. Ama efendim Şimdi bak Bir yer yaparsın Üzerine mescit yazarsın Yanına bir yer yap Kilise yaz Başka bir oda yap Havra yaz Bana ne Yahudi şakışın oraya Ama bir odanın içinde Üçü birden İncelik burada Müzikte de aynı kavram. Yani makamı Bu Avrupa'yı burada söz, söz İslami, konusu olan e, hastane yabancı sermayeli bir hastanemiz. Türk, sermaye. Türk sermayeli. Türk sermayeli. Hatta bizim Karadenizliler. Bizim Karadenizliler maşallah. Bizim Karadeniz açmış yani biraz. Evet almış yurışlardan. Bizim hastanesi şaşırdım kaldım yani bir şey de o babalanı tanıyorum mesela ama o da orada yoktu yani yoksa diyeceğim ya burayı ibadethane yazmayın. Mescit cemilci mescid yazın. Kilise kilise yazın. Nereye gideceğimizi bilelim yani. Aynı yerde seccade mum olmaz ki. Bu Avrupa'da var. Biz bir kere mecbur kaldık. Bir yer şey Almanya'da mı bir hava havaalanında gittik. Ve mecbur seccade orada vardı. Şeyi kıldık. Kıbleye döndük kıldık. Ama şimdi bu Avrupa yani. Hristiyan devleti yani. Hristiyan devletinde yapmış bunu. Orada biz ne diyoruz ki? Hadi bize de bir seccade koymuş yani. E şimdi biz Müslüman olarak kalkıp hepsini bir yere sokuyoruz. Bu neyin projesi? Aynı dediğiniz gibi camilerin içine bölümler yapılma projesi. İleride bu da olacak. Örneği var Ankara'da, Bilkent'te işte. İşte ama o özel şimdi. Yarın bir gün bunun şeye geçmeyeceğine malum resmiyete. Olabilir yani. Koca yer bu kadar büyük yere ne var? Öbürü de oradan ibadet yapamıyor. Yer yok. Çevirin bir köşeyi. Peki dini açıdan bir mahsuru var, var mı? Var tabii. Haramdır. Öyle mi? Tabii, Haram mıdır? Tabii haramdır. Yani bir Müslüman bir kilisede namaz kılabilir. Kilisede namaz kılabilir derken hiç başka bir yer yoksa her yer pis mis yer yoktur da. Bir Hristiyanın bir camide mescitte eee kendi ayinini yapması şer'i açıdan uygun değil midir? Şey, Efendimiz Aleyhisselam onlara bir kere yapacaklardı. Medine'de. Dedi ki bırakın dokunmayın. Hazret, Hazreti Ömer de onları soymak istedi hatta. Çok saf tatlı şeyler girmişler. E, lüks cüppeler girmişler böyle sırmalı vurmalı falan. Fakir Müslümanlar da etkilenirdi. Hazreti Ömer de soyayım şunları dedi. Dedi yaver dokunma dedi. O sıra orada ibadet vaktimiz geldi. Der, Kalkın yapsınlar bırakın dokunmayın. Böyle bir şey var. Ama bu bir kere Ay, yine heyet geldi. E, örnek de varsa, örnek ama bakın. Tamam. Örnekler benzer ucuz. örneklerin Türkiye'de yapılmasına itirazın çok kolay e olmayacağını. Zaten şimdi onlar o delili bulacak adamlar. Bunların hepsini öyle biliyorlar ki. Bakın hiçbir şey bilmese bunları özellikle biliyor kaynağıyla beraber. Mesela kadından imamı olur mu meselesi de bir tanesi evet. çıktı dedi ya. Bir kere şaz bir rivayet var işte gitsen kabine imam ol buyurmuş da kadın o da kadınlara. Efendim onu kalkıyor ilk yani muteber değil hiçbir fetvada yeri yok. Onu en dipteki kaynaktan çıkarıyor buluyor. Öbürü buharide gözünün ortasında onu görmüyor yani. Bunlar bu işe özellikle ama efendim Efendimiz yaptığı tatbikat orada onların bir kerelik bir şeydir. Yoksa sen Ravza-i Mutahara'da bir bölüm ayıralım devamlı gelsin diye bir şey yok ki. Adam misafir gelmiş orada dokunmayın buyurdu yani. Ona bakarsan elbiselerini de soyacaktı alacaktı. Dokunmayın yani şimdi saldırı gibi olmasın. Bu demek değil ki sen bu mabet içerisine beslediğin içerisine kilisede yapılır olur mu bu? Buna efendim, girmek bile caizdir değil günah. İçine girmek günah, aynıne katılmak şirk. Böyle bir durum yani sen şimdi aynı bir şey evet, içine. Evet, biz yıl başında konuşmuştuk, Siz bunları söylemiştiniz. E, Tabi, ee... yani cenazeleri bile aynı durumda, şirk aynı olduğu için. Şimdi Allah'ın oğlu diye iddiaları var, Allah'ın oğlu diye bilen bir şey, bize göre şirk, Allah'a göre şirk. E, bunu nasıl aynı yere koyulabilir? Burada ibadî kalır mı? Melek girer mi? Melekler nereye girmez? Berat gecesi her yere gire, Kadir gecesi diyor, bütün de ne diyor, kiliselere girmez diyor. Sen koydun caminin içine girilecek, camiye de melek girmeyecek hale sokacaklar. Ya zaten bunların melek falan bir şey düşündüğü yok yani. Burada ayrı bir plan var. Ama o dediğiniz müzikten tutun, hepsi bunun hazırlığıdır. Allah Teala bu milleti Ama uyandırsın yani şu an. E, dini açıdan bakıldığında bildiğimiz... Zaten bu enstrümanlara cevaz yok. Halsiz. Bu enstrümanlara zaten cevaz yok yani. Bunun fıkıhta, hanefi fıkhında bunlar haram. Bu kadar enstrüman, bir defa müsaade var diye. İşte bu kadar enstrümanlara zaten müsaade yok. Bu zaten haram. Ama bizde tasavvuf müziği yapılıyor ve çok ya sayıda Yapılıyor ama efendim bunun da nesi var? Makamları var. Evet. Bu makamlara göre ecdadımızda gene bir İslam makamı var. Şimdi bir çağrışım yaptığı zaman, uzaktan kulağımıza geldiği zaman ve Allahümme salli'i bir bu var. E bir de bunlar yapıyor, bir şeyler. Yani ben bu mevlütün şeyini uzaktan duysam aynı zannederim. Yani bir ufak haberlerde geçti böyle bir kısım. Evet. Yani orada duyduğum kadarıyla. Yani İslam buna da çok önem verir. Neyin şiarıdır, neyin alametidir, neyi işaret ediyor yani. Dolayısıyla bunlara çok uyanık olmak lazım. Hiç alet olmamak lazım. Böyle şeylere de katılıp da prim vermemek lazım yani. Dolayısıyla e, bunun dini açıdan e, musiki aletinin girmesi dolayısıyla e, mahsur var diyorsunuz. Bir, iki... E, benzemesi dolayısıyla. Benzeme teşebbüh var. Evet, yani e, bir Hristiyan ibadetine veya bir Hristiyan ilahisine, bir Hristiyan müziğine. Montre, benim kadın olmasını... erkek karışıklığı var. İkinci haram. Üçüncü haram kadınların saçı açık. Değil mi? Ben Hı, öyle haberlerde tabii ki, ruling, kadınların yani. saçı açık. Kaç Sanfonik tane haram? Orosu. Kaç tane haram var ya? Yani? Haramlar zinciri. Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlitiyi olarak kullanılmamalı böyle bir şey. Dünyada mesele mi yok? Dünya kadar şarkı var gitsin onu seslendirsinler. Yani, Mevliti bu işe çevirmeyen ne var? Bakın mesela dini şeyleri e, efendim doneleri alıyorlar bu tarafa doğru kaydırıyorlar. Şimdi bunun peşine tekbirler geliyor. Allah bekle. Bunları da yapacaklar şimdi. La ila illallah. Var diyecekler. Hatay'da dediniz. Orada da öyle bir şey zikir gördüm ben. Yani bir İncil'den başlıyor. Bir <gülüyor> evet. başlıyor. Bir bizim Müslümanım evet. diyenler başlıyor. Bunu da rastladım. o Bir evvel gitçe oldu ama o koro zaman zaman yabancı heyetler, Hatay'a geldik şefiler onlara da birlikte müşteri burada ne var Müslüman'a? Sürekli bir mesela... koro. Ama bunu yasak edilmesi lazım. Yani bu işe bakan diyanet. Diyanet bunun efendim bu şekilde zikirlerle, şeylerle bu şey değildir bizi temsil edemez. Bu onların görevi yani öyle değil mi şimdi? Müdahale edilmeyince bu ne olacak? Meşrulaşacak ve yaykınlaşacak. Bu caiz olmayan bir şey. Yani Allah'ın adı anılıyor kadının saçı açık orada kadın erkek karışık. Zaten mevlütlerde bile, benim yazdığım mevlüt tabunda da var, mevlüt olsun, kabir ziyareti olsun, İslam'da bütün hepsine şart koşuyor. Kadın erkek karışıksa diyor, kadın erkek karışıksa, hele kadın saçı açıksa hepten, haramdır diyor, caiz değildir diyor. Böyle bir durum olsa diyor, kadın mezarlığa ziyarete bile gitmeyecek diyor. Bu nedir? Evet. Nerede fetva? Efendim bir ara daha verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Umre ziyareti ama e, Laf Senfonik Mevlüt'e kadar geldi. Tabii ki sizden gelen sorulara da hiç olmazsa e, bir miktarına cevap verelim istiyoruz. Çok kısa bir aramız var. Yine beraber olun. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Umre ziyareti demiştik. Umre ziyaretinde e, Mahmut Hoca Efendi'nin e, talebi üzerine yaptığınız bir konuşma var. O konuşmanın bir bölümünü izleyicilerimizle paylaşacağız. E, şimdi ee, ...hazırsa onu izleyelim arkadaşlar. Tehlike'de ...çok büyük bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Dinler arası diyalog tehlikesidir. Bundan dolayı Efendi Hazretlerimizin bu müceddiklik asrında... ...aynı İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin asrındaki gibi... ...dinleri birleştirme faaliyeti başladı. Biliyorsunuz 400 sene evvel İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin zamanında... ...o zamanın kralı... ...neydi adı bu canım? Ekber Şah o adam kötü hocalar buldu bakın mektubatta ulema kötü alim diye geçen ibareler var hepiniz mektubatı biliyorsunuz bu kötü alimlerden maksat yani günah işleyenler manasında değil günah işleyen de kötüdür ama orada esas katledilen bu ekber şaha fetva veren hocalar bu hocalar ne yaptılar ekber Şah? ya o dili hristiyanlık işte karma bu ne efendim bu bu hepsini ortak bir dil çıkartmak için fetva verdiler İmam Rabbani Hazretleri bu işe karşı çıktı. iki sene kadar hapisler yattı. Ve büyük mücadele etti. Bugün onun mücadelesi olmasaydı diyorlar ki, tabii Hindistan 160 milyon Müslüman var. 200 milyona yakın Müslüman var. Hindistan, Pakistan, Afganistan'dan tutun bizim Türkiye'ye kadar Müslüman kalmayacaktı. İmam Rabbani Hazretleri'nin ikinci binin müceddi olmasının sırrı budur. Bundan dolayı şimdi Efendi Hazretleri Ahmet Namık-ı Cami Hazretleri buyuruyor ki, 400 senede bir çok büyük müceddit gelir. Her yüzün başında bir müceddit gelir. Fakat 400 yılın çok önemi var. Şimdi İman-ı Hazretlerinden 400 yıl geçti. Efendi Hazretlerimizin Mevla bize nasip etti. Şimdi bu mübarek zatın zamanında da aynı belayla karşı karşıyayız. 400 seneden sonra. Vatikan çalışıyor, hepsi çalışıyor. Ve Yahudi Hristiyanların cennete gideceğine dair milleti artık e, ikna etmeye başladılar. Bu işi Süleyman Ateş çıkarttı. Efendi Hazretlerimiz ona reddiyeler yaptı. Bana çatıyorlar, diyorlar ki isim veriyorsun, isim verme, efendinin usulü bu değil. Kurban oldum, ben efendi hazretlerinden kaç defa kürsüde duydum. Şimdi bir ateş çıktı diye Süleyman Ateş hakkında. Böyle hüküver, efendi hazretleri isim verirdi. İsim vermesen adrese gitmiyor. Kimse bir şey anlamıyor. O zaman Hayrettin Karaman bunlar etkiye yapıyordu. Şimdi Hayrettin Karaman döndü onların kafasına ve iman şartı ikidir diyor Yahudi Hristiyanlar için. Bunlar cennete giderler diyor, bizim peygamberimize İnanmak şart ama uymak şart değil diyor. Yani Müslüman olmak şart değil diyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iftira ediyor. Diyor ki, polemik değil, diyalog, kitabın adı. Sayfalarını vermişiz. Kimseye iftira etmiyoruz. Ve onlara dedik, buyurun gelin tartışalım, biri gelmiyor. Ne diyor bu adam? Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye, Yahudi'ye, Hristiyan'a, Müslüman olun demedi diyor. Dininizde kalabilirsiniz, bana yalancı demeyin, yeter dedi diyor. Bu kadar büyük iftiralar var. Bu adam şimdi bütün finans kurumlarının fetvalarını bu veriyor. Şimdi Efendim Hazretlerimiz Yüce Ayyü Refiş Sevgiliyla ve la gavbun levvete Bana böyle buyurdu ki Allah yolunda cihad ederken tenkit edenin tenkitinden korkmazlar. Değerli izleyiciler evet Cübbeli Ahmet Hoca'nın Umre ziyareti esnasında Muhammed Hoca Efendi'nin yanında yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünü naklettik. O arada o konuşma içerisinde İki isim geçti. Birisi Profesör Hayrettin Karaman Hoca. Diğeri de Profesör Süleyman Ateş Hoca. Tabii ki her iki hocamızın da cevap haklarından saklı olduğunu söyleyelim. Ve sorulara Zaten geçelim isterseniz. Zaten o Polenik Dil Diyalog kitabı piyasada var. Var, evet. Bu siz de gördünüz. Evet. Abant toplantılarında soru cevap şeklinde yapılmış. Kendilerinin sözleri olduğu belli. Çünkü bu kadar reddiye yapıldığı halde yani en azından bu kitaptaki sözler benim değil, bana iftira edilmiş o zaman kitabı tekzip edip e, yayın organını tekzip etmesi gerekmez mi? E, epey sene oldu bu yani. E, bizim de yaptığımız 75 sayfa bir eser var. Bu kitapta 3 görüşünü ele alarak reddiye yaptık. Bu üç görüşü de tek tek e, orada sayfalarını da verdik. Yani Polemik Dil Diyalog kitabın sayfası şu. Ve laf değiştirilmesin diye noktasına vürgüne dokunmadan... Kendi şeyden italik şekilde kendi sözleriyle yazıyoruz. Yani Yahudilere Müslüman olun demedi diyor. Yani bu Kur'an dolu. Evet biz bunu, e, daha e, de, bunu daha önce de konuştuk e, yani. Burada konuştuğumuz, konuştuğumuz şeyler. Seviyorum. Ama mesele nedir? Bizim burada kimsenin şahsına hakaret derdimiz yok. Burada bir yanlış görüş var. Yanlış görüş derken bu böyle normal bir fıkıhtaki yanlışa da benzemiyor. Bu tamamen imani, itikadi bir yanlışlıktır i̇mam Rabbani Hazretleri mektubatında bu konuşma e, zannedersem Marifet Derneği'nin sitesinde de olabilir. Var. Ben gördüm. Evet Sabah yani gördüm. o konuşmanın çünkü biraz daha başı sonu var, devam var. Muhammed Kesin Hoca Efendi de birkaç orada işaret var, ikazı var. O konuşmayı dinlesinler izleyenlerimiz. Çünkü burada vakitler yetmiyor. Ancak burada mesele şudur. İki dini bir anda tasdik. Vel musaddikul iddine min şirk. i̇mam Rabbani bu işleri çok iyi bildiği için mesela başka kitaplarda bunu pek bulamazsınız. Bu kadar hakaat kitabı okumuşuz. Pek geçmez. Niye geçmez? Yani düşünememişler böyle bir şey çıkacağını. Yani akıl ötesi bir şey. Yani Hem bir adam Müslüman olacak aynı anda da Hristiyan olacak. Bunu düşünememişler. Böyle bir şey de çıkar diye. Nasıl yazsın düşünemeden? İmam-ı dönemi olduğu için o bu işler çıktığı için o mektupta bunu yazıyor. Diyor ki iki dini birden tasdik eden şirk ehlindendir. Bir de orada şu mesele var. Hani bir kızla bir Hristiyan profesör evlendirdiler ya? Evet. Meryem adında bir kızla. Orada da ne dediler? Yine bir gazetesi belli. Biz onu sansürsüz programında gazeteyi de göstererek tarihinde verdik. Orada da ne dediler? Dediler ki bu kız onların e, dini bayramlarını kutlayacak, dini vecibelerini yerine getirecek. Bu Hristiyan profesör de Ramazan oruç tutacak, teraviye gidecek, bayram namazına gelecek. O zaman hem Hristiyan hem Müslüman diye de başlıklar. iki üç başlığın bir başlığı bu. Hem Hristiyan hem Müslüman. Bu işte on sene evvelki bir şey. Ne kadar evvelden başlamışlar biz yeni uyanmışız. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunun hakkında ne diyor? Vel müteşebbisi o. Bir adam diyor hem İslam hükümlerini yerine getireyim. Hem de kafirlik hükümlerini yerine getireyim. İkisine bir anda efendim teşebbüs ederse yani Arapçada teşebbüs. Yani şey etmek, ilgilenmek demek. Müşriktir diyor. Müşriktir diyor. Direkt müşriktir diyor yani. Onun için biz burada abartmıyoruz. da yapmıyoruz. İş ortada. İki dinli olunur. O tabiri ben bazıları söylerken millet zannetti ki ben şey yapıyorum hani. Latife yapıyorum hani. İki çift vatandaş gibi. Çift dinli. O da orada. O gazetede o lafta geçiyor. Çift vatandaşlık gibi çift dinli olmak istiyorum demiş adam. Herkese de çok duygulanmış falan. Ama orada mesele neymiş? Teslisi reddetmiş de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiş. Kabul etmiş demek. Ben Müslümanım demek değil. Hadi ben Müslümanım da dedi. Durun şimdi bakalım. Çok ince bir iş bu. Peygamberliğine inandım. Hak Resul'dür. Dedim mi olmuyor. Ne demesi lazım? Ben Müslüman oldum demesi lazım. Peki ben Müslüman oldum da dedi şimdi. Burada yutturabilirler bize. Bak yine yutmayacağız. Müslüman oldum demesi de yetmiyor. Yani Yahudiyet ve Nasraniyet gibi eski dinimden teberri ettim demesi gerekiyor. Ha normal bir adama biz bu kadar şart koşmayız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah müstüman oluyor diyorduk değil mi? Ha, Hoca ben sen de şart ilave ediyorsun. O ikiye indirdi sen de ona çıkarttı. Çıkartmadım. Altı şartı anlamak için konuşuyoruz bunu. Hayır kelime tevhid de zaten Muhammed Resulullah var. Hayır. La sözcüğüyle başlamıyor mu? Evet. Yani reddederek, reddederek Allah'tan başka bütün ilahları reddederek. reddederek. E tamam. Şimdi peki o zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri 3 cümle kurmuş peş peşe kurban olduğum ya hepsi böyle Anlarsan işi bitiriyor. Ondan sonra diyor ki minel küflü İslam. kafirlik olan yani İslam dışı dine kafirlik deniyor. Kafirlikten beri olmak Müslüman olmanın şartıdır diyor. Şimdi sen şimdi bunlar ne diyor? Diyor ki bizim peygambere yalancı diyorsa Kur'an'a da çalıntı diyorsa o cennete girmez diyor. Bunlar onu söylüyor. Onun için ne şart getirdiler? Resulullah olduğuna inanacaksın. Hatta Hayrettin Karaman orada diyor ki Peygamber diyor, ehli kitaba şöyle diyor diyor. Bak açıkça yazmış. Diyor ki: Bana yalancı deme. Kitabıma da çalıntı deme. Sen de dininde kalacaksın tekrar. Aynen bunu söylüyor. ya bunu okumamak için, anlamamak için ne lazım ya? Ondan sonra siz yanlış anlıyorsunuz. Bu şöyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim, bir adamın biz beyanına bakarız. Beyan esasdır. Kitap ortadadır, yazı ortadadır. Ya çıksın desin ki ben bu görüşte değilim, Müslüman olmayı da şart koşuyorum, İslam dışı dinlerden beri olmayı da şart koşuyorum. Dediği anda hiçbir sorun yok. Biz kimle uğraşıyoruz ya? Ama burada bir dava var. Bu bizim dinimizdir, biz bunu yedirtemeyiz yani. Göz göre göre biz bunu yedirtemeyiz, adamın vasfı ne olursa olsun. Yani Ebu Bekri dediği gibi, biz hayattayken dinimizden bir şey eksilebilir mi? Biz ölürüz de dinimizi noksan ettirmeyiz. Ki Ebu Bekri zekat hakkında bunu zekat vermeyen, irtidat eden kabileler oldu ya riddet, ehli riddet savaşları çıktı. Bu zekat hakkında. Şu anda zekat değil. Amentü. Yani zekat ameli salit ama o da Kur'an'ın herhangi bir maddesi aynıdır ama şimdi direkt Amentü'de sallanıyoruz. 6 şart 2'ye indirilmiş. da içi boşaltılmış. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olduğu zaman? Cumartesi'ye tazim ediyordu Yahudiyette. Cumartesi'ye tazim bırakacaksın. Cuma'ya tazim edeceksin. Deve eti, deve sütü haramdı Yahudiyette. Helaldir İslam'a girdin, içeceksin, yiyeceksin. Hiç ona dedi mi ki yani sen tamam bundan sonra İslam'ı yaşa ama eski dinden de kalıntı bazı şeyler var, onları da bırakma demedi. Özellikle bunları bırakacaksın. Müslüman olmanın şartı bu. Dolayısıyla nasıl sen hem yortu bayramı bilmem ne var, ne bileyim bir isimleri var, hem o bayramlara, dini ayinlere katılacaksın, hem Ramazan'a geleceksin burada. Böyle bir şey olmaz. Mektubat'ın üç cümlesi Bunların hepsini efendim reddediyor. Cevaplandırıyor. Bunu insanlar kafasına yazsın ve çizsin. İki dine birden doğrudur diye tasdik eden şirk elindendir. Hem İslam'ın hem kafirliğin hükümlerini birlikte yapabilirim diyen müşriktir. Yapabilinir diyen de müşriktir. Müslüman oldum demekle Müslüman olunmuyor. Müslüman olmanın şartı İslam dışı bütün dinlerden itikatlardan beri olmaktır. Yani uzak olmak ve uzak olduğunu ifade etmektir. Bu üç şeyi yerleştirsinler Evet. Artık bu şeyi terazi verdik onlara. Bu tartıyı aldıkları zaman Halep oradaysa arşım burada ben Halep'te şu kadar atlardım diyene gel arşın burada desinler. Bu üç şeyi dayatsınlar. O bir yerde çuvallayacak. Nasıl ki dedi testisi reddediyordu adam onun için nikahını kıydık dedi ya bana. Testisi reddediyordu. Efendim peygamberimize de inanıyordu. Yetti mi? Yetmedi. Nasraniyeti reddetti mi? Yani illa bu üç maddenin birinde bu şirk meydana çıkar. Şirk varsa bir kalıntı meydana çıkar. Yani en son noktası da bütün dinlerden tamamen uzağım, bir irtibatım yoktur deme şartı. Bu şart işte o işi bitiriyor, diyalog işini bitiriyor. Ama öbür manada görüşmüşler papazlarla da işte dünya meseleleri hakkında ne yapsak da ne etsek de papazlarla oturur konuşmuşlar. Biz buna bir şey demiyoruz ki, bu kavur oldu demiyoruz ki. Bir adam bir papazdan konuşunca biz şirk ehli mi diyoruz? Ama ona sen de cennete gideceksin, senin dinin de haktır. Dediği noktada bunu kim derse desin müşriktir. Fark bu yani. Çok evet. Açık bir fark ortaya koymak nasip oldu. Bugün biraz daha açıldı bu iş. Öyle anlaşılıyor. Efendim şimdi e, hızla soruları cevaplayalım. Vaktimizin kalan bölümünde izleyicilerimizi de e, fazla bekletmemiş oluruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Oğlumuz iki sene önce gazeten yapılan bir olay, olay sonucu bacakları tamamen yandı. Biz de bu olaya sebep olan kişinin ailesine mahkeme yoluyla maddi ve madde, manevi tazminat davası açtık. Şayet mahkemeyi kazanırsak alacağımız para helal midir? İşte o uzuv diyeti oluyor. Helal oluyor tabii. Yani nasıl ki kısasta öldürdüğünü, kaza ile öldürse diyet ödüyor ya kan parası. Dört kilo altın falan konuşuyorduk. Evet. Ya, ya bu da uzuv diyetidir yani. Zanetmiyorum o mahkemeden şimdi takdir ettiği paralar o diyete bile Diyeti artmaz yani. Çok yüksek miktarlarda Değildir. pek olmuyor. Evet. Değildir. 13'ün çünkü bir ayak meselesi bayağı Ayağı çalışmaz hale geldi anlaşılıyor. Evet. İki sene önce kasteneye bacakları diyor. Tamamen yandı. İşte o zaman uzuvdur. Lar. İkisi birden. Evet. Öyle anlaşılıyor. Yani bunlara e, uzuv kesme veya uzuvu telef etme şeylerinde diyet gerekir. Her uzun bir kıymeti var. İşte ona göre takdir ediliyor ki alır yani. Tabii. Şimdi tabii çok... Ama tabii mahkemenin bazı kere şeyse de sulhe gidilmeli. O taraf bir şey veriyorsa da bu... ...durumu da yoksa... ...artık ne olacak ya? Hacize mi gidecek? Evinde eşyası mı alacak yani? Artık durum ve şart... ...gözetilmeli. Tabi bu tarafta kaderdir. Ona da inanan insanlarız. Müslüman olarak. Orada... ...yine bir orta yol. Sulhe gidilerek... ...iki tarafından rıza üzere helal bir ...bir miktarda tabi yani... O, da, ...o tarafta zenginse versin bütün diyeti. Onun da durumu müsaadeysen... ...onu da ne, ne olacak yani hepten de? Canlı mı alacaksın? Dolayısıyla... Yine bağışlamak da var çünkü İslam'da affetmek hakkı da var. Böyle bir sulhe gidilse evet. iyi olur ama mahkemede takdir etse o para helal olur diyet uzun diyet olduğu için. Evet bir ara daha verelim onu da verelim. Öyle bir diğer soruya geçelim. Değerli izleyiciler sizin sorularınızı sizden gelen soruları cevaplamaya başladık. Çok kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Sizden gelen soruları e, cevaplamaya da devam ediyoruz ama e, az önce yayınladığımız e, Mahmut Hoca Efendi'nin katıldığı o umre ziyareti esnasındaki toplantıda sizin yaptığınız bir konuşma. Ama o konuşma dışında Hoca Efendi'nin işaret ettiği bir konu daha vardı. O neydi? Onu da söyleyelim izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi orada zaten bizimki de 7 dakika kadardır. E, konuşmada biz onun zaten... bir bölümünü yayınladık. Bir de o videoyu tam... E, işte. Marifet Derneği'nde var. Herhalde bizim Cübbelahmet Hoca de olabilir. Bilmiyorum. Orada gözüme çarpmadı benim. henüz konmamış olabilir. Onu koyabilirler, koyacaklardır. O konuşmada zaten Üstadımız Hazretleri'nin ben e, geçen sabah bize emretti gayret edelim bu işleri diye derken Mubarak başını sallıyor. Yani orada onu güzel izledikleri zaman tamamen onun emriyle olduğu ve tamamen onun buyruğuyla olduğu anlaşılıyor. Orada Muhammed Keskin Hoca Efendi'ye, Kıymetli Bacana Hoca Efendi'ye de bir e, hususta Emir buyurmuş. Ben de bu emre şahitim. Yani. Evvelce de çok şahitim bu konuya. Yani hocaların particilik yapmaması hususunda. Partiler üstü kalma. Yani siyasete bulaşmama. Çünkü bizim işimiz din işidir. Bunu maalesef bazı hocalar yaptılar. Yani. Bazı hocalar böyle bir yerin üyesiymiş gibi bir partinin böyle devamlı particilik şudur budur sanki din işi gibi. Hatta e, Efendi Hazretleri'ne bu iş intikal ettiği zaman da mezhep mi bu dedi ya? hani böyle de bir şey var Muhammed Hoca Efendi onu da orada söylüyor yani onları dinleyebilirler bütün vatandaşlarımız onu Muhammed Efendi Hazretleri'nin huzurunda bu Hayır, tam Ya da bu din mi dedi mezhep mi dedi seçimlere yani. 50 gün kaldı ee, bu konuda Şimdi da taka... Muhammed Efendi Hazretleri'nin bu işte titizliğinin şahidiyim hatta şöyle bir sözü var yani orada o geçmedi fakat evvelce de biliyorum e, Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri Sami Efendi Hazretleri ile biz karar aldık ben bu sözü kendimden duydum karar aldık partiler üstü kalacağız ya bu, yani iki şey Efendi arasındaki, Sami Efendi meşhur bir şey. Ee, karar aldık, partiler üstlük alacağız. Hayır bu hemen aklıma başka bir örneğe getirdi. Duydunuz mu bilmiyorum. Ee, İlhan Cühaner, Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, milletvekili adayı olmuştu. Önce listelerde yer bulamadı ama daha sonra kontenjandan Denizli 2. sıraya e, genel merkez koydu. Ve e, Denizli'ye intikali sırasında karşılayanlar arasında... ...sizin cemaatinize mensup kişilerin de olduğu haberi vardı. Malum Erzincan'daki... Ama illa öyle her sarık saran cemaattan değil belki yolda Yani haber öyleydi bilemiyor. Ya ben onu bilmiyorum hiç ben onu duymadım. Çünkü Erzincan'da görev yaptığı esnada sizin cemaatinize yönelik de bir soruşturma yaptığına ilişkin haberler vardı... Ona rağmen e, cemaatten birilerinin e, karşılayanlar da, e, yani... arasında yer alması dikkatimi çekmişti. Yani herkesin dikkatini çekti tabii sadece bizim değil. Allah Allah. Ben bunu da sizden de biz yoktuk. Biz yokken mi oldu? Biz yokken oldu. He, biz yokken oldu. Ben haber takip edemedim. Yani bilmiyorum. O zaman oldu. bunu bir soruşturun bakalım. E, soruştururuz da. Yani şimdi oluyor bu. Yani, ama Üstadımız Hazretleri her sınıf insan gelirdi. Eskiden de gelirdi şimdi de geliyor. Yani hangi parti denmiş diye ziyaretine geleni engellemez. Hangi parti mensubu gelirse gelsin. Evvelki görüştüğü şahsiyetlerin ben birkaç kere ismini verdim burada. Evet. Hem çok farklı uçuk, kaçık yani bize göre uçuk sayılacak e, parti başkanlarıyla da görüştü. E, Mahmut Efendi derdi dini anlatmaktır. İslam'ı anlatmak. Herkese eşit seviyede mesafede durur, İslamiyet'i anlatır. Dolayısıyla böyle bir e, hoca parti adı vererek böyle bir particilik yaptığı zaman diğer partilerden olanlar onun dedikleri dinlemiyor. Adam Allah dese dinlemiyor, ayet de okusa dinlemiyor yani. Şimdi bizim ne hakkımız var? Allah'ın dinini, hükmünü bir partiyi ihisar ettirip de öbürlerini efendim dışta bırakma. Ne hakkımız var? Onun için üstadımız Hazretlerinin şu sözü, işte Saham Efendi Hazretleriyle karar aldık. Partiler üstü kalacağız. Bu çok önemli bir mesajıdır. Yani bu ben evvelce de biliyorum. Yani üstadımız Hazretlerinin hiçbir şeyinde değişiklik yok. Çünkü istikamet dümdüz gidiliyor yani. Ama bazıları maalesef işte bazı nedenlerle meyller, inhiraflar gösteriyorlar. Ama bu şimdi adamın sarığı var diye, sakalı var diye. Veya ben eski hocayım, yaşlı hocayım, Mahmut Efendi'nin tanışayım, köylüçüyüm deyip de bu işler olmaz yani. Bunu sen o kisveyle, o isimle yapıp da koca bir camiaya böyle bir ümmetin müceddidi hakkında böyle bir partiyle küçültmek, sınırlamak çok yazık olur, günah olur, vebal olur. Onun için bunu kimse taşıyamaz. Evet, bu var Keskin Hoca Efendi de buna dedi ki bak mesuliyetli iştir. Bunun hesabını veremeyiz arkadaşlar dedi. Hesaba çekileceğiz dedi orada. Bu konuşmada orada duruyoruz, Üstadımız Hazretleri'nin tasdikiyle yanında söylendi. Dolayısıyla herkes dikkatli olsun yani. Bizim bu, bu nevi particilikle işimiz yok. Bu türden işlerimiz yok. Evet. Allah'ın ayetleri ortada. Biz bir kişiyi namaza başlatma uğraşıyoruz. Ay bu iyi oldu. Tam da e, yeri ve zamanı seçimler çünkü. Bu dönemde çok herkesin olacak. Herkesin bir yere rey yani. Bizim şimdi onunla alakamız yok. O konuda bir müdahale söz konusu olmaz. Bir müdahale söz konusu olmaz. Yani Üstadımız Hazretleri'nin Bir ikaz, bir uyarı, bir işaret, bir ima... Ya zaten onu ehli anlar. Üstadımız Hazretleri'ne sorulursa bir şey cevap verir. Ama velakin bu ilan madenine cemaate ilan edilsin böyle bir şey yok. Ben her zaman ne diyorum bizde bir örgütsel teşkilat faaliyeti yok. Tek eteklerden beri aynı şey söylüyorum değil mi? Yani bizim camiada bir örgütsel... Mesela şimdi orada 30-40 bin kişi toplanmış. Bunların yani böyle bir çeteresi yok yani. Kim nerede oturuyor ne işi bu? Biz Allah için birleşen... Allah için efendi hazretlerini seven o zatın sevgisi etrafında birleşen bir cemaatız yani. Bu milyonlara da ulaşır yani. Bunun şey yok. Bakın e, ben Alparslan Türkeş'ten e, kendim bizzat işittim ki ta vefatı hemen hemen 15 senedir. Epey oldu. Yani, yani 15 sene evvel ben bizzat ondan işittim. Dedi ki sizin cemaatiniz efendim İslam şeriatına bağlıdır. Bak aynı böyle dedi. Yani bunu o zamanki mit devlet raporunu söyledi bana. Sizin cemaatiniz İslam şeriatı tavizsiz, titizlikle yaşar. Ama Şia bağlantınız yok. Yani İran Şia bağlantınız yok. Vehhabi Selefi bağlantınız yok. Yani Osmanlı'dan gelen ecdadın yolunu takip üzere. 2 milyon yani o zaman rahmet Türkeş'in de bu işlerde derin istisnaları var dedi. Evet. Yani 2 milyon sizin yani camianızın, Mahmut Efendi Hazretleri'nin bağlısı var dedi. Ha bu 2 milyon bağlısı derken illa Belki bir zikir öğrenmiş manasında demedi ama o zaman için. Bu etki alanı yani seven, sayan, sözünü dinleyen. Bu çok büyük bir yani 15 sene evvel söyledi bunu. Ki o da boş konuşan bir adam değildi. Ve dedi ben onun mahkemelerdeki kayıtlarını inceledim. O zaman Selimiyeler'de askeri mahkemelerde yargılandı. Hepsinden berat etti. Niçin? Derdi din olduğu için. Bir siyasi bağlantı bulamadılar. Bir irtibat bulamadılar. Bir menfaat bulamadılar. Hiçbir şey bulamadılar. Tertemiz bir insan. Hiçbir şeyle alakası yok. Ama derdi din. Allah için her şeyi teslim ediyor. Feda edin. etmiş yani. Şimdi onun için o zaman onu söyledi. Yani verdiği cevaplar. Ama mesela sivri uçlarla da alakası yoktu. Mesela e, cuma kılınmaz. Yok cuma kılınacak. Ne efendim askere gidilmez. Gidilecek. Kaç kere hutbesini dinledik. Askere gitmenin fazileti, sevapları. Ben askere gitmek için şu kadar hevesleniyordum. İşte askerde bir teheccüd namazı kılsın. Askerdeki namaz 2 milyondan fazla. Hep bu vaazları onun. Dolayısıyla yani vatanını çok seven bu vatanın bölünmemesi için çok titiz. Yani Osmanlı ecdadımızın usulü muhafaza eden. Yani Mahmud Efendi Hazretlerindeki vasıflar farklı yani. Çok vasıf birleşiyor. Çok vasıf birleşiyor. He sarık. Sünnet diye sarıyor. Yani o sarık. Osmanlı ecdadımızdan gelen de bir hem örftür hem sünnettir. Yani sarıktır, cübbedir. Hani bizi de o teke teklere çıkmadan evvel öcü gibi zanneden sonra aa bu da bizim gibi bir adammış diye rahatladılar ya. Aslında hiç tanımadıklarına Kişi tanımadığını düşmanıdır. Tanıdıktan sonra yani aslında şu misyonel faaliyetleri ve Türkiye'nin bölünmemesi için gayret eden kesimler var ya uğraşanlar. Allah gayretlerim mübarek etsin. Ben de katılıyorum ama din adına yani bu işin din ayağı var. Vatanı bölmek isteyenler din adına hocalar buluyor. Bulmak zorunda. O zaman vatanı kurtarmak ve korumak, böldürmemek isteyenler de din adamlarına muhtaçtır. Buraya dikkat edelim. Tersi nereden çalışıyorsa düzüde de oradan çalışacak. Adam hocayla bu işi misyonerliği tutturmaya çalışıyor. Din adamı bulmuş. Ya burada hazır bu kadar kıymetli değerlerimiz var. Böyle üstadlarımız var. Esas bunların kıymeti bilinmesi lazım. Bunların, Bunlar bir milli değer. Manevi değer. Bütün dünyanın bak 42 ülkenin uleması bu zaten etrafında gelmiş toplamış. Müceddi ilan etmiş. Yani kendi ülkelerinden bir adama dememişler bunu. Bunlar o memleketlerin üniversite hocaları hepsi. Bu bir iftar vesilesi olacağına. Sen efendim bunu görmezden gelmek, küçükler çalışmak, efendim bastırmaya çalışmak, cemaati dağıtmaya çalışmak, ortaya çıkartmama çalışmak sizin vasıtasında falan böyle o zaman da yine programlar yaptık ve meseleyi biraz burada ekranda açıkladık. Yani ne olduğunu bile millet anlamayacak. Sanki bir şey var. Provokasyon. Provokasyon varmış gibi bir imalar falan. Bunlar yanlış şeyler. Yarın bu memleket de Filistin gibi, Gazze gibi duruma düşerse herkes iniminimin Allah korusun. ağlar. Ve bu elden gittikten sonra hiç geri dönüşü zor olur, olmaz. Siyonizmin çöktüğü yerlerin durumunu görüyoruz yani. Amerika Irak ne halde hala? Yani onun için şu vatanın bölünmemesi lazım. Bölünmemesi için de ehl-i sünnet itikadını muhafaza eden bu manevi değerlerin, iyi korun. bunların etrafında birleşmek lazım. Efendim sakalı bir tutam. Hala benim aklımda bir yani işte sakallı uzun da bir niye sakallı? Ya yani şekilcilik diyorlar, kendileri şekilciliğe takılıyor. Resulullah'ın sakalı varsa bir tutamdı. Onun için sakalımız bir tutam. Sen benim konuştuğuma bak kardeşim ya. Adam kırank sinek kaydı, bıyık yok, bir şey yok ama vatanı böldürmeye uğraşıyor. Bu şimdi şey mi oldu? İlerici mi oldu? Aydın mı oldu yani? Biz burada gerici mi kalıyoruz? Herkes aklını başına toplasa. Evet vatanını, milletini sevenlerin bu noktada birleşmesi lazım. Yani belki bizim gibi amel etmeyebilir, bizim gibi düşünmeye edebilir. Ama evvela bir gemi yani, şimdi biz bu gemideyiz, battık mı gideceğiz ya. Şu gemiyi bir kurtaralım. Gemiyi kurtaralım, ondan sonra biz de kimseye zorlan kalkıp da namaz kıl kılmasan döveriz demiyoruz ki yani. Ama biz de onun cennete gitmesi isteriz, ona namazı anlatırız. Mahmut Efendi Hazretleri bunu yaptı. Yani devamlı yanına geliyor. O zaman da işte diyorlardı sakalsız yanına gidilmiyor, sakalsızlar yanına giremiyor. Yalan yani. Hepsi iftira. Bir de latife yapardı. Sakalsız gelinir de sakalsız çıkılmaz derdi ya. Yani. <gülüyor> ama hepsi latife. Yani benim babama 40 sene sakal bırak dedi. 40 sene ya. Çünkü çok eski arkadaş. 52'lerden arkadaş. 52'lerden. Ya babam da işte oldu. Bıraktı bayağıdır. 15 sene oldu ama bir kere babam da kibir yapmadı. Her seferinde gitti. Bir de milletin içinde bıraksana sakal falan. Nazı geçiyor. Ama... O ona her seferinde sen sakalını bırak demiştir der. Vazifesi ya sünnettir haramdan kurtar diyor. O da bırakmayabilir ama ona niye bırakmadın gelme demez ki ya. Yine gelinir ikram edilir gelinir. Bu bir muhabbettir yani. İslam'ın tebliğidir bu. Bunu yanlış anlamamak lazım. Kılık kıyafetlere takılıp böyle uzak durmamak lazım. Yakınlaşmak lazım. Bak bu zattan dünya istifade ediyor. Niye bizim vatanımızdaki insan istifade etmesin? Yazıktır ya. İnşallah yani ben umuyorum ki Millet bayağı bir şeyler anlamaya başladı. Bu yakın zamanda da bu. Artık yani evvela şu vatanı korumak, şu vatanı muhafaza etmek, böldürmemek, siyonizme bir şey, kapı açmamak. Ondan sonra içimizde halleşiriz ya. Biz de sakalı kesecek değiliz. O <gülüyor> da ben bırakmıyorum deyse bırakmayabilir. Ama vatanı böldürmemek için birlik yapmamız gerekiyor. Allah rızası için. İleride hesap varsa birbirimizde görürüz diyorsunuz. Ya hesap varsa o da kötü hesap değil yani. Şimdi elbette. E DGM'de ben o zaman yargılanıyorken o işte, ağır da bir şekerim yüksek falan 2 3 gün sorgulamalar, sorgulama beni bir daha getiriyorlar, götürüyorlar. 40 defa bandırmadan getiriyorlar. Çok böyle tabii kelepçeler, melepçeler bayağı bir şey. Şekerim de yüksek, stres. O savcı da baktı böyle o polisler de o, görmesin diye miydi? Nedir? Onda çıkın siz falan dedi. Yani beni oturtturacak da o zaman da ben şey gibiyim, çok tehlikeli gibi göründüğüm için oturdu, oturttu derler belki diye. Onları da kapıdan çıkarttım falan. Sonra dedi ki bana, otur dedi ya sen hastaymışsın, ayaklarım ağrıyormuş falan dedi. De, biraz rahatsızım, şekerim yüksek. Otur efendim dedi. Ama dedi, siz dedi, işi ele geçirseniz dedi, bizi kesersiniz dedi. Ben yine dedi, sana, sana iyilik yapıyorum. Yani, dedim ya lütfen efendim dedim, ben sine ezecek bir kabiliyette değilim dedim. Ben çok aşırı merhametli bir insanım dedim ya. Hayvanın bacağı kırdı, ben ağlarım yani ben. Ben kimseyi kesemem dedim. Böyle bir şey yok dedim. Hadi dedi biz 40 kişiyiz birbirini biliriz dedim. Çok yanlış tanımışsınız dedim ama yani orada bile o hadi otur dedi ama siz ya fırsat geçse birini kesersiniz. Ya böyle bir şey yok. Vatan evladı herkes ya. Tabii bu kimse, algı kimse, niye kimse... var? Belki onu Ya e, bu algı sorgulamak niye var diye, yani bunu da kavurlar sokmuştur. Bunu da kafirler birbirine düşman etmek için vatan evladı. Ne yaptılar 80 öncesi? Yani gruplara böldüler, birbirini öldürtmediler mi ya? 5000 genç buradan ülkücü camiadan gitti. Oradan o kadar insan gitti. Yani kim niye öldürdüğünü, öldürüldüğünü bilmedi yani. Bunlar hep oyun. Şimdi böyle İslam'ı öcü tanıtmak. İşte ben, bana bile adamlar hala teklif ediyor. Şu başındakini çıkar, sakalını kısar. Ne olacak? Rey, efendim o zaman öbür kanallarda seni çağırır bilmem ne. Ya yani ne çağırırsa çağırmasın bana ne ya. Mesele o değil. Ben olduğum gibi görünürsem doğru olmuş olur mu milleti mi kandıracağız yani? Bizim şeklimiz bu. Ama beynimiz de bu. Bak konuşuyoruz. Beynimiz de bu. İlk meselemiz şu anda... Vatanın bölünmemesi ki bu vatanda ibadete devam edelim, İslam'a hizmet edelim. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün Filistin'de, Gazze'de adam İslam'a hizmet edebilir mi? Medrese okutabilir mi? Bir ilim verebilir mi? ya? Yani bomba yağıyor kafasına. Irak ne oldu yani? Onun için bu selameti muhafaza etmek lazım. Bu düzgün hali. Bunun için de mutlaka efendim bu siyonizmin oyunlarına, misyoner faaliyetine, bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Yani benim dediğim işte Mahmut Efendi Hazretleri gibi değerler bir dinamik bunlar yani. Bunların etrafında toplanılması halinde. Onun için particilik ucuz kalır. O, ona buna mensubiyet böyle ufak tefek işler bunlar gelgeç şeyler yani. Bugün yükselen yarın alçalıyor, alçalıyor yani. Bugün fazla alıyor tamam yarın düşüyor. Düştüğü zaman din mi düştü? Yani particilik bu. E bir adamı dinle özdeştirirsek bir parti bu yükselirse iyi. Düştüğü zaman ne oldu millet kavur mu oldu ya? O zaman bu, bu değerler herkesin kendini bağlar, ister istediğini doğru bulduğuna versin. Biz alakadar etmiyor. Biz burada dini koruyacağız, vatanı koruyacağız. Müştereklerimiz bunlar. Evet. Allah e, Efendimiz'in duasıdır, üzerinden... siyaset yapanlara da Allah hidayet versin, salat takva versin. Onlara da istikamet versin, duacıyız. Sözü budur. Siyaset yapanlara da duacıyız Evet e, ilk soruyu sorduk cevabı aldık ama ikinciyi ancak sorabileceğiz. Şöyle e, tabi bu soru çok tüyler ürpertici bir soru. E, buna benzer 3. sayfa haberlerini gazetelerde görüyoruz. E, doğrusu e, okuyunca anlayacaksınız soruyu da. E, diyor ki bir baba veya bir anne herhalde. E, oğlum bana ediyor, beni dövüyor. Ne yapmalıyım? Ya kesiyorlar da, biçiyorlar çok. Din olmayınca bunlar olur yani. Ne yapmalıyım diye Allah'a sığılması lazım bu ne yapılacak yani ama tabii şikayet mercileri varsa da onları etsin yani polise şuraya buraya onları etmesi lazım da bir Allah istersen diye tip ana baba duası peygamber duası gibidir yani sahih hadistir mutlaka kabul olur bu kimse yani dua etsin yani duanın da usulü var şimdi mesela namaz kılıyor mu? Yani şimdi beş vakit namaz kılmadı mı duası kabul olunmazsa biz ne yapalım? Yani en azından bir farzları yerine getirmek lazım. Bir beş vakit namaz. Böyle bir belaya düşmüş. Bu ona bir musibettir. İnsan musibeti günahından bilmesi lazım. Ondan sonra ben ne yaptım demesi lazım. Öyle değil mi? Biraz da kendine dönmek lazım. Şimdi çocuk ne yapıyormuş? Tulumları deliyormuş. Bütün, evet. e, değil mi? On sonra dediler ki bütün mahalle bizar olur diyor. Senin çocuğun sakalların tulumlarını deliyor. Ondan sonra adama şikayet babası geldi hanımına. Hanım dedi ben bir şey bilmiyorum haram. Sen bir şey mi yaptın? Ne ettin? Ne, ya dedi ben. E, hamileyken dedi aşerdiğim zaman birinin evine gitmiştim misafir orada bir limon var dedi. Ev sahibi de yoktu o gelene gidene ona sormadan o aşerince birden aceleyle beraber bir şey kürdan gibi bir şeyi limona soktum dedi. Oradan biraz yani limondan emdim demek orada acil bir isteği olmuş. İşte bak o kürdan oraya sokup şey etmesinden çocuk çıktı sakalarını tulumlarını deliyor yani. Dolayısıyla bu da oluyor. Yani i̇lla da günahdan demek değil Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafirliği. Haşa yani illa kaide külliye olarak konuşmuyoruz ama böyle de bir şey olabilir mi? O zaman ne yapmak? İstiğfar etmesi lazım. Mesela Allah'tan hafif istemesi lazım. Tevbe. Nasıl üzere bir kendi günahlarına tevbe edecek. Ondan sonra da farzları en azından bir yerine getirse bak dua peygamber duası gibi yüzde yüz anında çocuk düzelir veya şerrinden kurtulur veya Allah onun belasını verir neyse. Allah bilir ne yapacağını. İbrahim Aleyhisselam dedi ki koyunları dolu, kurtlar koyunlarına saldırıyor ve Ya Rabbi bu kurtları ıslah et dedi. Ondan sonra sabah bir ki bütün vadi kurt leşi. Ya Rabbi dedi ben kurtları ıslah istedim, sen bunları öldürdün. allah Teala vahyetmiş ki, Kur, kurdun ıslaha böyle olur. Şimdi Allah bilir işini yani, o çocuğu neyle durduracak, anayı babayı neyle kurtaracak, onu biz karışmayacağız. Yani allah Teala sipariş vermeye yok. Ama tevbe-i nasuh. Yani tevbe şart. Ne diyor, e, alimler, biz diyor dışarıda bir aç dediğimiz zaman denedik diyor, eve gidiyoruz hanım bize isyan ediyor. Denedik diyor. Kitaplarda var bu. Ne zaman biz Allah'a itaat üzere haramlardan sakındık, o gün geliyoruz eve hanım bize itaat ediyor. Evet çok enteresan. Bunlar sabit şeyler. Değerli izleyiciler devam edeceğiz. Artık sizden gelen soruları aktaracağız. Son aramızı veriyoruz. Çok kısa bir ara ve sizin sorularınızla birlikte olacağız. Değerli Zicler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Son 10 dakikadayız. Hızla soruları hiç olmazsa cevaplayalım. Ya İcradan mal almak günah mı demiş. Daha önce de sorulmuştu bu soru. Biz ona caiz değil diyoruz. E çünkü icrada şey, gelen şey mesela adamın borcu var faiziyle geliyor. Ana parasına göre gelmiyor. Adam 10 lira borçlu, 100 lira da faiz borcu, 100 liralık mala haciz geliyor. Dolayısıyla bu haciz edilen malın şeyi belli değil. Yani... Neye karşılık? Haklı mı haciz edildi, haksız mı haciz edildi? Yani faize karşılık ha haciz edilmesi batıl. E, o da sana satılıyor, halbuki adamın malı Allah'ın dinde. E, yani bu gibi şeyler olduğu için buna uygun görülmüyor. Yalnız e, sahibiyle anlaşılırsa, yani hmm. malın sahibi zaten kardeşim bu, efendim, e, haciz edilmiş, mecbur. Benim de buna rızam var ama belki o da diyebilir ki bana da 5-10 hariçten şöyle bir şey ver çünkü burada ben mağdur oldum. Burada benim malım değerli. Biliyorsunuz haciz malları değersiz satılıyor. Evet. E şimdi bu İslam'da var mı yani? Şimdi 400 liralık mal 100 liraya sat. Adamın evet. malı normal satsa 400 liralık borç ödeyecek. O malla 100 liralık borç ödüyor. Bunlar hep haram. E onun için sahibiyle de diyor özelde de bir anlaşma olup da ya ben razıyım. Tamam helallık veriyorum. Ama benim de burada işte değerimden kayıp var. Şu var, bu var. 3 5 de sulh olursa yani, yani... rıza ile Evet onun gönlünü razı ettik. Yani onun etmek. gönlünün rızası rıza, olur. rıza, evet. Evet. Bazı ee, mal sahibi şöyle diyor. Boş ver diyor yabancıya gideceğin ne diyor. Işte sevdiği bir adam falan gir diyor sen al diyor. Bazı mal sahibi zor diyor. Yani diyor rıza. Gibi, burada, ya benim diyor imkanım yok diyor. Git al diyor bari de diyor boşuna gitmesin diyor. Rıza, rıza aslan rıza evet, borçlunun rızası. Mal sahibinin yani. Ee, bir başka izleyicimiz de ağaç oyma işçisiyim. İşim gereği insan ve hayvan suretleri yapıyorum. Günah mıdır? Caiz değildir. Çok büyük haramdır canlının suretini tasvir, yani resim çekmeye benzemez. Resim hapsuz zil, gölgeyi durdurma gibi sayılıyor. Ama burada kalıcı bir gölgesi olan, yani e, koyduğun zaman duran, e, gölgesi olan bir de canlı varlığın, mesela manzara resmi değil, dağ gibi olsa olur. E, bu hadis-i var, en şiddetli azap kıyamet günü e, tehdit edilen e, kişilerden biri, peygamber öldüren, peygamberin öldürdüğü, bir de mümesilin mülen mümesilin diyor yani bu gibi e, heykel yapıp canlı e, bir varlığı e, böyle kalıcı bir şekilde gölgesi olan bir şekilde tasvir edenlere azap tehdidi vardır hatta onlara e, zorlanacak buhari hadisinde ah yu ma bu şekli buna verdiniz şimdi ruh da verin bakalım o da veleyse bir ruh veremeyecek ona ver bakalım veremeyecek bu öyle diyor. Devamlı ona şey edilecek, azar edilecek, azap edilecek diyor. Bunlar Bukhara hadislerinde yani, sahih. Evet. Ee, bir izleyicimiz de, Cuma namazında hoca hutbede, İslam'da kaza namazı yoktur diye söyledi. Vehabilikte yoktur. Doğru mudur İslam'da demiş? İslam'da vardır. Vehabilerde kaza namazı yoktur. Niye yoktur? <gülüyor> Kazaya bıraktığı zaman adamı kafir sayıyorlar. Ben de onları yazdım. Şimdi o son bir kitabım daha çıktı. Bunu ee, görmedik herhalde. Şurada burada duruyordu. Namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar. Küçük bir kitap oldu. Ama onu herkes okuyup okutmalı. Bir an evvel dağıtmalı. Onu biraz şey yapmadık. Çünkü neden? E, namaz hakkında çok biliyorsunuz. Namazda gevşeklik ediyorum ne yapmalıyım falan. Ben de onları böyle tam bir, var. tam bir korkutan. Böyle okudukları zaman mümkün değil kılmadan yatamazlar yani. Veya sabah namazında yatamazlar. Fırlaracaklar ya. Yani. Çünkü o ayete hadise inanıyorsa o azaba inanan bunu namazı bırakamaz. Öyle bir kitap. Ee, i̇ki can da başına gelecek belalar diyor. Orada da onu e, değindim, temas ettim. Önümüzdeki hafta gösteren izleyicilerimiz. Ee, o güzel, onu ben şey yaptım, böyle ee, bir derleme evet, yaptım. Hemen hızlı izleyicilerimiz. Hatta orada bir beyit yazıyor başında. Paylaşalım. Namaz her vakit işte beni terk eden Allah'ın adını beddua diyor, ey namazını terk eden adam diye diyor. Arapçada bir şiir var orada, tercümesinde yazmışım. Bunu herkes okusun. Namazda gevşekliği olan mutlaka okusun. Evet. Hiç namaz kılmayanların yok. iki cihanda başlarına gelecek bela demişsiniz. Dünya ahiret görsün bak ben hepsine kaynak vermişim. Şimdi bunu biz söylüyoruz. Büyük günah, ne kadar azap hepsi Ama şimdi namaz kılmayana kafir demiyoruz. Helal kılmamayı helal görürse veya kılmayı farz görmezse kafir O tamam. Ama ben tembelliğimden kılamıyorum. Allah affetsin diyene kafir demiyoruz. Fakat Vehhabiler kafir diyor. Kafir dedikleri için adama diyor sen yeni Müslüman oldun kazaya ne lüzum var diyor. Yani yeni Hristiyan Hiç. Müslüman olmuş muamelesi yapıyor adama. Evet. Ben de adama soruyorum namaz kadar. Sen diyorum kılmazken Müslüman mıydın? Adam Müslümanım derse farz diyorum sen kazanı kılacaksın. Ama birine sordum öyle dedi ki ben dedi İslam Kur'an hiçbir inanmazdım dedi. O zaman sana kaza yok dedim. Sen zaten gavurmuştur hakikaten dedim yani. Şimdi Türklerden biri böyle başıma geldi benim. Şimdi bazı adam mert oluyor. Ben de inanmıyordum diyor Allah kitap diyor. Olabilir. Müslüman olmuş tamam kabul. ha Ona kaza et demeyiz. Ama inanıyordum da tembeldim, kılmıyordum diyene kaza şart. Hadi şerifleri delillerini ben kitaplarımda da yazdım. Yani birkaç kitabım da var o da. Ee, şimdi bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Hocam ben taksi şoförüyüm, ticari taksi şoförüyüm. Günlük 90 lira veriyorum ama kazanmasa da vereceksin, kazanmadan verilen para helal midir diyor sorular. E şimdi abi. o kendini kurtarmaya bir felsefe yapmış orada ama öyle değil. Şimdi sen bir dükkanı tuttun. Kirayı da anlaştın. Ondan sonra dükkan kazanmıyor diye. Kirayı ödemezsen ödeyemez, olur mu? Sen orada kiralamışsın. Kira mukabele yapılmış e sen kirayı işle... kazan kazanma. Belki beş gün yattın. Adam ne yapsın? Yani o sen anlaştın, sözleştin. O, o sözü verirken düşüneceksin onu. Evet. Yani ödemek lazım onu. Kira gibi o. İşte o soru geldi deminki soru, hocam yarın doğum yapacağım, bu gece hangi duayı okuyayım demiş ama. E şimdi artık ne okursan o mu demiş Çocuk herhalde 6 yani. aylık falan olmuş. Çocuk 6 aylık olmuştur, <gülüyor> ne okursa okursun. Allah hayırlı yapsın, çocuğunu salihlere kapsın. Kimisi o kardeşimiz, <gülüyor> hanım kardeşimize duacıyız. Evet, e, yine bir borsa sorusu var. Borsaya girmek haram mıdır? Şu anda hiç işlem? asla İslami kuruluşlar da olsa, borsadaki işlemleri caiz değildir. Çok yönlü caiz değildir. yani biz Adam diyor ki ben faizle iş yapmıyorum, domuz eti satmıyorum, hiç kez satmıyorum. Ya, niye bana caiz değil diyorsun? Ya senden değil. Bu sistemi bunun caiz değil. Yani şirketleri, bilmem neleri borçlansa şahsın olmuyor, borç şirketin oluyor, şahıs borç... Değişik değişik işler. Onun için burada e, caiz olacak şartları haiz değil. Şu borsa sistemi. Evet. Cehennem azabında nasıl azap vardır? Cezası biten beyaz ırmaktan yıkanarak cennete nasıl girer? aydınlatırsanız e, hadis-i şerif de yani Müslümanlardan da cehenneme girenler olacak e, kafir olanlardan farkı onlar ebedi kalacak hiç çıkmayacak Müslüman olanlardan yedi bin seneye kadar yanan olacak en fazla yanan cehennemdeki Müslümanların bulunduğu tabaka en üst tabaka çünkü cehennemde aşağı doğru gidiyor aşağı doğru en e, aşağı olan daha azabı fazla olan demektir en üstte kalan yani çıkışa en yakın demektir Müslümanların yandığı tabakada 7000 sene sonra hiçbir Müslüman kalmayacak. Fakat azap tabi Müslümanlara, İmam Rabbani Hazretleri de beyan ediyor ki, mesela velil kafirine adabun mühin ayetinde, ancak kafirler içindir alçaltıcı azaplar. Yani orada bir tahsis var. Yani şunu diyor orada, azap Müslümana da var, yanma var, hepsi var. Ama alçaltıcı azap tabiri kafirlere mahsus. Mesela ne demek? Zincirlenmek. Bu kağı, Yasin'de geçer, inna câne fî işte, boyunlarına bu kağlar taktık. İşte yandılar. eshabun ateşte yüzüstü sürülecekler. Böyle birçok azaplar e, anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu gibi alçaltıcı yani yerden sürütü, sürütmek, zincir takmak, bu kağlar bunlar Müslümanlara yok. Zerre kadar da olsa imanlarının şerefine bina. Ama yanma var. Zaten cehennemdeki soruyorsa tabii bu Buhusi'ta ciltler dolusu kitap var. Ama Buhari hadisinden diyor, inne ehle ehli Yani Cehennemde yananların azabı en hafif olur. Ondan aşağı azabı yok. Kimdir bu diyor. Ayaklarının topuk yani e, düz taban olmayınca o şey var ya bir çukur yer var oyuk var arada düz taban olmayanların. Oralarına iki tane cehennem ateşten köz konacak. Kazan nasıl kaynıyor fokur fokur. Kazan kaynadığı gibi ayağının altına konan ateş parçasından beyni kaynayacak diyor. Bundan aşağı azap yok. İstersen ne olursa ol, istersen hafız ol, hoca ol. Girdin mi cehenneme, bundan aşağı, azap yok. Ama velakin tabii dediğimiz gibi bak vücudu yanmayabiliyor, yüzü yanmayabiliyor. Yani Müslümanlar açısından konuşuyoruz. Alçaltıcı, hakaret içeren azaplar kafirlere mahsus. Sonra Müslüman yandıktan sonra çıkıyor, o da Bukhara'ya haydi şey. Bir rivayet haya, bir rivayet hayat ırma. ...o ırmak, o beyaz demiş, ben tabii beyaz... ...hadislerde görmedim belki, belki vardır... ...ama hadis-i şerifte hayat ırmağı... ...diye bir ırmak var... ...cehennemden çıkan oraya atılıyor... ...o oraya atıldığı zaman, oradan nasıl çıkıyor... ...kömür gibi çıkıyor... ...o ırmağa atılıyor, atıldıktan çıktığı zaman... ...fe'n bütûnü kemâ tembütül habbetü... ...fî canibus seyn... ...ırmak kenarında tane nasıl filiz verirse... ...diyor, o filiz gibi delikanlı... ...tertemiz delikanlı filiz gibi... ...o ırmaktan çıkıyor... ...cennete girmeyi hak ediyor... Ve artık cennete girdikten sonra cehenneme doğru da bir tükürüyor. Elhamdülillah Allah beni senden kahlasetti kurtardı diye cennet hayatında tabi evet, yeni bir sayfa açılıyor yani aynı öbürleri gibi imkanlara sahip. Tabii ki derecesi aşağı olabilir ama en aşağı derecesi de onu da söyleyelim. İnne ed ne ahlil cenneti cennetin en aşağı mertebesi olan e, ben Yunadi Kademe'nin kutta bir hizmetçisine gel diye seslendiği zaman fevci bu elfun bir babiyle bekle 1000 tane hizmetçi inci gibi böyle tertemiz geliyor buyur buyur buyur her kapıdan bir hizmetçi. Bundan aşağıda cennetlik yok. Onun için o zaman bu cennetle sözü noktalamış sonu olduk. Sonu tatlı olsun. Evet, sonu tatlı. Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Efendim, e, bu haftada programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine 2020'de sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi bir hafta sonu, iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.